Bu konuda konuşmak için teşekkür ederiz. Aferin, aklıdığım bir nokta. Anısına düzenlenen ikinci günün anısına alandığı Prof. Dr. Melin Ateş'in özgeçmişini geçitmeli olarak okuyacağım, müsaade edersiniz. Profesör Doktor Melin Yurtsever Ateş, 23 Mart 1958 tarihinde Bekirdağ'da bulunmuştur. Bekirdağ'da ilk orator ürünü tamamladıktan sonra 1979 yılında Şimdiki adıyla Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olur. Yüksek lisans eğitimini 1981 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Siyaset İlmi Kürsüsü'nü aldıktan sonra aynı bölümde 1982 tarihinde asistanlık bölümünde başlamıştır. Doktorasını İktisat Fakültesinin Uluslararası İlişkiler Bölümünde 1991 yılında tamamlamıştır. Hinaven Ateş 1992-2002 yılları arasında İstanbul Üniversitesi'nde yardımcı başanlık görevini sürdürmüştür. 2003 tarihinde İstanbul Bilgi Üniversitesi Türk Devrim Tarihi Araştırma Merkezi'nde doçant olarak çalışmaya başlamış. 2007 yılından 2010 yılına kadar Bilgi Üniversitesi Tön Edebiyat Fakültesinin profesörü olmuştur. Yeni 20 Nisan 2011 tarihinde İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde Profesörlük ve Bölüm Başkanlığı görevine atanmış 15 Mayıs 2015 tarihinde vefat etmiştir. Ateş'in erken cumhuriyet dönemi tarihinin dışında kadın hareketleri ve Trakya üzerine çalışmaları mevcuttur. Başlıca 1960-64 arası Türkiye'de askeri darbe girişimleri Türkiye Cumhuriyeti ve Teraküperber Cumhuriyet Fırkası ve Türk Kadın Yolu gibi kitaplarının yanı sıra edisyon, makale ve tebliğ olmak üzere çeşitli akademik yayınları ve bilimsel projeler olmuştur. Eşi Profesör Doktor Doktoru Ateş ile evinden Alagonya şimdi Ayşe' Ayşe'nin ateş adında bir çocuğu bulunmaktadır. Türkiye'de hukukun dönüşümü ve devletin yeniden yapılanması başlıklı sabah oturumumuzu başlatmak üzere sayın Profesör Doktor Narkezoğlu Akbulut'u da öz geçmişini izin verirsiniz. 1958 İstanbul'da olundu. İngilizcesini ve Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümünü bitirdikten sonra yüksek lisans ve doktorasını İstanbul Üniversitesi'nde yapmıştır. ABD'de bazılayı College'da misafir etmiyorsa olarak olan Akbulut'u. Kamik saatlik taşıtçilere özelleştirme eğitim acımları alanlarında ulusal ve uluslararası yayınlar bulunmaktadır. Hâller, iktisat dokümanı, maliye bölümü, mali iktisat alanında bir başkanı olarak görev yapmaktadır. Bu başlatmak üzere sevgili öğrencilerimizle. Hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum. Ve e, Vahap Bey'in şansında cemiyete tekrar kırkıncıyı bulan haftayı düzenleyebildikleri için de şükranlarımı sunuyorum. Nevin Ateş belki özgeçmişler okunurken dikkatinizi çekmiştir. Yaşıtım, meslektaşım, hemcinsim. E, onu sevgiyle anıyorum. Özellikle Sonradan kitaplaştırdığı doktor ötesi, benim bulunduğum ya da e, organizasyonunu yaptığım bir takım oturumlarda tartışılmış, görüşülmüştü. Ruhu şad olsun. E, bizim bugünkü oturum başlığımızı hukukun dönüşümü olarak saptamışlardı ama... Ha. İbrahim Hocamız bize bunun dönüşüm olmadığını, hukukun devre dışı bırakılması, hukuktan arındırılmak gibi kelimelerle daha net olarak anlattı. Biz iktisatçılar da anladığım kadarıyla sadece biz iktisatçılar değil, galiba tüm Türk vatandaşları her gün hukuk kanunları okumak, resmi gazeteyi falan takip etmek, Geçenlerde bir e, avukat arkadaşım bir torba yasanın içindekilerini düzenleyip anlamak bizim ofiste bile bir hafta alıyor dedi. E, bırakın onu biz bir iktisatçı olarak hukukçular işin içinden bir haftada çıkıyorsa torba yasaları nasıl anlayacağız? Onun için benim konu olan kamu iktisadi hep bir şeye rastlıyordum. Ve öğrencilerime aktarmak istiyordum. Umarım burada gelip dinleyen vardır. Çünkü gelmelerini özellikle istemiştim. Ee, kanun hükmünde kararname. Niye hocamın anlattığı kuvvetler ayrılığı varken bakanlar kurulundan çıkıyor kanun hükmünde kararname? Niye parlamento bypass ediliyor? kamu iktisadi teşebbüsünü kapsamlı mevzuatı 1984, 233 sayılı kanun hükmünde kararname. Koskoca kitlenin mevzuatı. Bunun içinde de bir yönetici ile ilgili bir madde var. Şu, şu, şu özellikleri taşıması gerekir yöneticilerin diyor. İşte mesleki devlet memuru olma özelliği, yüksek tahsil, mesleki ya da idari uzmanlık, ihtisas ister diyor ancak diyor, ben bu kanunlardaki ancak kelimelerinden çok ürküyorum ancak ilgili bakanın teklifi üzerine atılacak üyede bu özellik aranmaz diyor. Ben eskiden zannediyordum ki hani bir yolu bulunuyor bu iş böyle yapılıyor. Halbuki kanun hükmünde kararname de var. O zaman biz bunları hepimiz hukukçu olmalıyız. Yani ya belki yanlış meslek seçtik ya da hepimiz çift disiplinli çift Anadolu'da bu mevcut yapmamız gerekiyordu galiba. E, kanunları çok iyi anlamalıyız ve niye kanun hükmünde kararnameler? Milli Eğitim Bakanlığı'nın teşkilatının 2011 serisinde kanun hükmünde kararnameyle yenilenmesi, değişmesi normal midir? Bu hep kafamda bir sorulardı. Hocam dinlerken daha da mutlu oldum. Demek ki çok net anlamam gereken şeyleri atlamamışım. Bunlar karmaşık konularmış. Bu karmaşık konuları tartışmak üzere bugün yine e, siyasal ya da hukuk alanında uzman kişiler aramızda panelistlerin hepsini ben davet edeyim. Alfabetik sırayla Sayın Tarık Çelen, Sayın Ersin Kalayçoğlu, Sayın Tolga Türen, Tören, buyurun efendim. alfabetik sırayla ben e, özgeçmişleri okumaya çalışayım. Ahmet Tarık Çener İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Fakültesi'nden 82 yılında mezun. 83-99 yılları arasında 15 yıl süreyle Deniz Kuvvetleri'nde mühendis subay olarak hizmetlenmiş. Daha sonraki yıllarda politik psikoloji, politik analiz üzerine yoğunlaşan Çelen ekopolitik başta olmak üzere pek çok düşünce kuruluşlarına katkı sağlamış e, ilgi, e, uzmanlık alanları arasında Türk ve Kürt milliyetçiliği politik İslam ve politik psikoloji öne çıkmaktadır 2013 yılında ekopolitik çalışmalarının da referans alındığı akil İnsanlar heyetine seçilmiş Akdeniz bölgüklü sekreterliğini yürütmüştür Hala Kuzey Irak, Orta Doğu siyaseti, toplumsal uzlaşı gibi konuları, konularda çalışmalarını sürdüren, bu konuda yazılar kaleme alan Çene, muhtelik yayın kuruluşlarında misafir olarak siyasi analizler yapmaktadır. Hoş geldiniz. Sayın Profesör Doktor Emsin Kalaycıoğlu, 73 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden lisans programını tamamlayarak mezun olmuştur. Amerika Birleşik Devletleri'nde University of Iowa Siyaset Bilimi bölümünden devam ederek 75'te yüksek lisans 77'de doktora programı tamamlamıştır. 77-84 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İktisat ve Siyasal Bilimler Fakültelerinde 84-2002 yıllarında Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde 2002 2004 yılları arasında Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Eylül 2004 ile Eylül 2007 arasında Işık Üniversitesi Rektörü olarak çalışan Kalarcıoğlu, 2007 Eylülünden beri Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak bulunmaktadır. Hoş geldiniz hocam. Yardımcı Doçent Doktor Tolga Törel, lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümünde, yüksek lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kalkınma İktisadi, İktisadı ve İktisadi büyüme ve Güney Afrika'daki bu üniversitenin adını umarım doğru okuyorum, Whitwater <gülüyor> Üniversitesi Emek Politikaları ve Küreselleşme programlarında doktora eğitimi de Marmar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kalkınma İktisadı ve İktisadi Büyüme Programı'nda 2012'de tamamlamıştır. Yeniden yapılanan dünya ekonomisinde Marshall Planı ve Türkiye uygulaması ve Kararan Kapitalizm Yeni Güney Afrika başlıklı kitapları yayınlanmıştır. Mersin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Hoş geldiniz. E-objektif ee, kuralı uygulayarak acaba alfabetik e, sırayla gidersek uygun olur mu? Ee, Tarık Bey buyurun lütfen. Ben, e, 20 dakika evet, olarak 20 dakika. ayarlarsak sonra sorulardan sonra tekrar bir dönüş olur. Evet, ben öncelikle böyle nazik konuşmacı ve dinleyici topluluğuna çağrıldığım için e, Sayın Cemiyet Başkanı, yöneticilerine teşekkür ediyorum. Şimdi ben konuşmamı üç ana benim üzerine toparlamak istiyorum. Bir tanesi Türkiye'nin 200 yıllık demokrasi kazanımları sürecindeki kimlik değişimleri üzerine. İkincisi de, ikinci ana konuda Türkiye'nin yaşadığı zaman zaman ve şu anda yaşadığımız sistem krizleri ve sistem krizlerine karşı çözüm üretme yeteneğine dair. Üçüncü olarak, kısa olarak bu kadar çok değerli konuşmacının arkasında esas süreçler üzerine kusunu yapmak istiyorum. Şimdi öncelikle e, 200 yıllık Türkiye'nin demokrasi tarihi e, ne olursa olsun, hiç çıkışlarla da olsa bir kazanımlar tarihi. Yani şu an geldiğimiz karansarlık her ne olursa olsun bu kazanımlarımızdan hiç zaman vazgeçmememiz lazım. Ve Türkiye'nin dünya ülkeler arasında, özellikle Müslüman ülkeler arasında bu bakımdan çok özgün bir yeri var. Bu e, tartışılmaz diye düşünüyorum. Tabii Türkiye'deki siyasal kimlik değişimine baktığımız zaman öncelikle e, bu 200 yıllık e, anayasal ve demokratik e, çaba süreçlerine baktığımız zaman e, Türkiye çok ciddi bir Osmanlı tarım toplumuydu bildiğiniz gibi. %60'ı e, yaklaşık e, tarımda yaşıyordu ve bu 200 yıllık e, süreç içinde tarımdan gerek savaştan etkisiyle, gerek teknolojinin etkisine kentlere çok ciddi bir e, geçiş oldu. E, ve Türkiye'deki siyasi düşünceyi de bir bakıma şekillendirdi. Yani e, tarım kesimi özellikle tabi Osmanlı'da, Cumhuriyet dönemindeki savaşları oradaki orta kesimi, e, orta e, sınıflar oluşabildiği kadarını finans etmesine rağmen onların alışkanlıkları ve değerler sistemi Türkiye'deki politik süreçleri de belirledi. Ve Türkiye'deki sağ iktidar daha, daha çok tarım e, toplum, tarım kesimi üzerine ve daha çok mülk sahipleri üzerine gelişen süreçlerle geldiler. Ve özellikle 1950, 1980 ve son 92 bin döneminde Türkiye'de e, çok ciddi bir şekilde köy, kasabalığa, e, kent merkezine alışı başladı ve merkez maalesef kentileşemedi, merkez kasabalılaştı. Belki de bu birkaç dönem daha böyle devam edecek ve bunun e, alışkanlıkları, seçmenin oy eğilimlerini bu da çok belirleri, buna bakmak lazım. Bu tarım ve kent geçişkenliğinin e, hazmedilememesi bence önemli bir durumdu ve bu hala yaşanan bir durum. Bu da tabii en önemli e, argümanlardan bir şu olması gerekiyor. Demokrasi ve refah ilişkisinin e, pozitif ve doğru orantılı olduğuna e, seçmeni Türkiye'deki aydın ve sol ikna edemedi. Yani ne kadar çok demokrasi o kadar ne kadar çok özgürlük o kadar çok refah, o kadar çok girişim e, ve buna bağlı bir kültürel fenomenler. Ama bu henüz ikna olabilmiş değil. Yani demokrasi ve refah ilişkisi üzerine seçmen Henüz ikna olmamış değil diye düşünüyorum. Tabii ikinci konuda bu Türkiye'deki siyasal kimlik değişimi ilişkin. Osmanlı döneminden itibaren yaşanan savaşlar, özellikle Balkan savaşları ve Orta Doğu savaşları e, İttihat Terakki'nin bakış açısını da çok değiştirdi. İlk başta çok liberal ve e, gerçekten demokrasiyi talep eden bir yapıda olan İttihat terakki Balkanlarda yaşadığı acı değil, e, de, deneyim, işte Arnavutların ya da işte ne bileyim Boşnaklar gibi Müslüman unsurlar da dahil olmak üzere her benim kendi bir şekilde kendi e, uluslarının, e, kendi borçlanıklarının kendi geleceklerini tahmin diğerinin kendi geleceklerini tahmin edilmesi. iddia felakki ekiplerinin özellikle 1917'den sonra, 1915'ten sonra Tüm bir cumhuriyetin kuruluşuna bir siyasi felsefenin ya yani da bir ulus devlet anlayışının temel bir bakış açısını oluşturdu ve bu hala bugüne kadar devletin temel destekleri, kırmızı çizgileri dediğimiz alanda e, belirleyici bir unsur oldu. Yani Balkan savaşlarının özellikle psikolojik etkileri veya e, oradaki göçeden e, şu anki zaten çok hani Anadolu diyen insanların bir kısmı Balkanlıdır. Orta Doğu'daki aynı şekilde Arap isyanlarının oluşturduğu bakış tarzında da Türkiye'deki siyasal kültür değişiminde ya da Kırmızı sistemin belirlenmesinde önemli olduğunu düşünüyorum. Tabii Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki etkileyen önemli unsurlardan bir tanesi de bildiğiniz gibi Kürt isyanlarıdır. Yani işte PKK'nın oluşturduğu 80 yılın sonunda oluşan yapı da Türkiye'deki belli hassasiyetleri oluşturan bir konu. Türkiye'deki merkez sayede AK Parti'nin seçmeni üzerinde de e, ne dersek diyelim gezi hareketlerini ve 17-25 Aralık olayının e, bir şekilde algılanma şekli olarak ciddi bir siyasal kültür değişimi ya da grup psikolojisine tamamen bağlanma artık her süreci e, artık hukuk dışı mı diyelim değil diyelim bir varlık yokluk meselesi olarak ve hayatta kalmak bir aidiyet meselesi olarak algılanmasında önemli bir e, faktör olduğunu düşünüyorum gördüğün zaman. Tabi bu arada e, kimlik değişimlerine, işte Türkiye'nin yaşadığı Balkan savaşları, da, işte, PKK vesaire dışında e, teknolojinin e, evrimi e, de önemli. Yani Türkiye'nin Türkiye yaşadığı işte sosyal medya teknoloji ev, evrimi ve bunun e, demokratik düşünceye mi yoksa totaliter düşünceye mi evirdiği de o da ayrı bir tartışma konusu. E, Buna da dikkat edilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Tabii şimdi ikinci konuda sistemdeki karşılaştığımız krizler ve çözüm üretme kabiliyeti. Şimdi Türkiye yaklaşık 200 yıllık süreç içinde sistemin daha çok meşruiyeti üzerine ve öngörülebilir üzerine devlet yöneticilerimiz, karar vericilerimiz tanzimattan boyuna çaba sarf etmişler. Sistem zaman zaman anayasal süreçlerle beraber intikaya uğramış. Ama e, sistemindeki kazıları ya da kırılma noktalarını e, en büyük engelleyecek şey sistemde esnek alanların yaratılması. Yani sistemi siz çok rüşt e, kurarsanız, esnek alanları ortadan kaldırırsanız belki sizin özgüveniniz e, daha yüksek olabilir ama nerde ne zaman kırılıp ne zaman birden parçalanacağınızı öngöremezsiniz. Bunun işte Sovyetler Birliği gibi e, e, örneklerini dünyada zaman zaman yaşadık. Türkiye'deki sistem esnek alanları işte e, devletin yaptığı reformlar olarak görebiliriz. İşte tanzimat ıslahat e, işte ya da senedi ittifaktan itibaren gelen e, 1876'da çok başarılı bir e, ya işte maalesef anayasa da meclis kuruldu ama kısa sürdü. Cumhuriyet'in kuruluşu ama aynı şekilde işte Mustafa Kemal'in muhalefete geçici bile süre bile olsa baktı bu kadar tepkilere karşı. Serbest Fırkan'ın kuruluşu kısa süren bir ma macera oldu. Ve İsmet İnönü'nün demokrasiye yolu açması da önemli bir şeydi aslında bakarsanız. 1907 seçimleri ve şeyi. Ve mesela işte bir için e, Türkiye'deki çok görülmeyen ama e, inerliği rağmen e, tek bir şey olarak e, Cumhuriyet Genel başkan seçilmesi, e, buna bağlı olarak Süleyman Demirev'in gösterdiği esnek alanlar ve belki de işte son dönemde de e, AK Parti'nin 2002 yılında 28 Şubat koşularına rağmen ordunun çok tedirgin olmasına rağmen bir şekilde sistemin e, demokratik bir şekilde yürümesine, 2002 seçimlerine rıza göstermesi ve sürecin ilerlemesi. Ama eğer sistem esnek alanını öğretemezse sistemde çok e, kırılmalar yaşanabilir. Bu sistemin esnek alanları, birincisi en önemli olan tabi demokrasidir. Yani demokratik alan ya da öteki, ötekinin yaşayacağı alanı bulabilmesi, ya da ötekinin fikirlerini ifade edebileceği alan bulamazsa, sistem e, gün geçti sertleşir, kırınganlaşır. Bunu Türk sorununda aynı şekilde böyle görebiliriz. E, ve aynı şekilde buna benzer olarak mesela Terakki cemiyeti son partiyi feshetmeden önce 1918'de e, son Taha dergisinde de bahsettiği gibi e, işte Tarakbaşı zannediyorum bir konuşma yapıyor ve konuşmasında şunu ifade ediyor. Diyor ki yani biz eğer içimizdeki muhalefeti Dinseydik, o meblağcık daha şey hareket alanına aslaydık, belki bu noktalara kadar gelmezdik, biz de çok otoriterleştik, biz de çok e, rigid bir noktaya geldik diye e, ifade ediyor. Şimdi tabii e, Türkiye'de bu anayasal süreçlere baktığımız zaman, hani 200 yıllık maceramızda anayasal süreçler, e, Sayın Kablo Hocamın da dediği gibi daha çok hem uluslararası hukum meşruiyeti referans alınmış ama aynı zamanda devletin var olma yok olma çabalarının ya da kriz yaşadığı alanların da sonuçlar olarak anayasalar yapılmış bir şekilde. Bunlar çok önemli şeyler. E, tabii anayasalar genelde toplumsal talepten ziyade e, vektörü aşağı olan aydınların ya da yönetici elitlerin e, Türkiye gibi toplumda yaptığı süreçler. Bunun nedenlerinden bir tanesi de ben şöyle düşünüyorum. Türkiye'yi ya da Rusya gibi ülkeler ticaretin merkezileştiği, iktidarın merkezileştiği alanlar yani tarihsel soruşlar öyle yani Avrupa'daki gibi kent devletleri ya da Burcuva'nın bağımsız alanlarda iktidar ürettiği, merkeze bağlı olmayan da alanlar değil. E, Türkiye gibi ülkeler daha çok ticaret ve iktidarın merkezden e, oluştuğu, Rusya gibi o alanlar. E, demokratik bir yapının da, demokratik bir zihniyetin de bu manada doğması zor oluyor. Ama anayasal süreçte her zaman e, her şeye rağmen, 1482 anayasası da dahil olmak üzere e, Türkiye'nin bir başarı süreçleridir. Yani anayasal an, 1882 anayasasının bir uygulanması uygulanması, en azından saygı göstermesi bir takım sorunlarımızın çözümüne yardımcı olabilecektir diye düşünüyorum. Ve ee... Anayasadaki en büyük sorunlardan birisi de maalesef e, şunu vurgulamak istiyorum. Yani bizim senedi ittifaktan itibaren ya da İngiliz Magna Kartaylarımızda bir 600 yıllık fark var. E, buraya baktığımız zaman Batı'da bütün süreçler hep uzlaşma ile, yani bir uzlaşma kültürü gelişmiş. İşte, tüm zengin tüccarlar, gül sahibi Fevzal Beyler ve e, işte, e, dini otobüde papa ve krallık arasında. Ama bizde maalesef daha çok taviz e, ve bir masa pazarlığı üzerinde gelişmiş bu olaylar. Halbuki biz Normalde gerek analizat süreçlerimizde gerekse siyasal süreçlerimizde ve belki en son Türk sorun örneğindeki gibi. E, taviz üzerinden değil de bir uzlaşma üzerinden anayasa süreçlerimizi ya da Kürt benzer süreçlerimizi çözebilirsek bu çok daha fazla anlam kazanacaktır. Uzlaşma çok önemli. Bu ciddi bir sıkıntı var. İkinci meselesi, mesele ise anayasada hocaların daha iyidir. De. Ben burada şey yapmıştım ama birincisi e, yani İngilizce te dedi. De meşruiyet ve öngörülebilirlik çok önemli bir şey. Yani herkesin katılamanı sağlayabilmesi için e, diye düşünüyorum. Bir de tabii e, bu anayasa e, süreçlerindeki en önemli meseleler tabii kırılma noktaları yaşanmışsa i̇şte bu kanun hükmünde kararnamelerin e, oluşması e, işte topar yasaların çık çıkması işte 1971'de buna benzer onların çıkması anayasal süreçleri e, zor durumda bıraktı. E, ben e, daha detaya girmek istemiyorum. E, burada sonlandırmak için belki soru cevap olursa bu e, üzerine çizdiğim noktalar falan tekrar konuyu açabiliriz. Sadece son bir eee tarzında bir şey bırakmak istiyorum. Anadolu'dan sürecinden de ilgili bir konu. Eee işte ben bu Tanzimat ilan edildiği zaman işte gavur geor gavur denilmeyecek e, şeyi ta işte liselerde üniversitelerimizden itibaren aklımda kalan ilginç bir, bir şeydi. Biz işte akil adamlar sürecinde e, değişik e, şeyler yaşadık ama ilk toplantımız esnasında e, işte Burdur'a gittik. Medya ilk tabi bayağı popüler insanlar var aramızda e, diğer gruplara göre de medyanın ve herkesin gözü üzerimizde. Muhta e, Burdur'da muhtarlar grubu karşıladı. İnsanlar bakıyor. işte kahvaltı yapıldı. Rıfat Bey açıklama yapacak ve bir muhtar samimi bir şekilde sordu. Ya başkan bize anlat, bize çözüm süreci nedir, bize bir anlatsana dedi. Rıfat Bey tabi böyle bir ne diyelim tarzında göz göze geldi herkes de, dedi ki çözüm süreci iyi bir şeydir dedi. Ve ondan sonra muhtarlar hepsi çözüm süreci iyi bir şeydir demeye başladı birbirlerine ve adı öyle kaldı. Bu işte gavura gavur denilmeyecek gibi. Yani halk ve aydın arasında ya da bir teori perspektif açısından bir takım anamda çeşidi var. Daha önce Tansmart döneminde de bu tip bir teori boşluğu vardı diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Ben buraya son iki dakika diye yazıyı hazırlamıştım ama siz <gülüyor> o kadar erken bitirdiniz ki iki dakika falan değil. Ee... Sayın Tarık Şerenk'in konuşmasından da şunu anlıyorum tekrar. Sosyal bilimlerde kırmızı çizgiler yok. Biz iktisatçıların hep hukuka ihtiyacı var. Hukukçuların da hep tarihe ihtiyacı var. Yani tarihi bilmeden iyi hukuk kuralları konulamıyor. Hukuk kurallarının uygulanmasına göre de iktisadi gelişme yapılabiliyor ya da yapılamıyor. Ee, Ersin Hoca buyurun. Ben, şurayı, ben. Ekran değiştirebiliyor musunuz? Hocam şeyde zaten Hocam. Tamam, ha da mı? Tamam, peki. Görürsün çalışıyorsa tamam. da... Görülüyor inşallah. Evet. Kişi... Efendim çok teşekkür ederiz. Sayın Başkan size de tabii. Konuşmaya başlamadan önce. Ben cebiyet göstereyim aynı zamanda aynı zamanda hesap fakültesi mezunuyum onun için bir nemi eve dönüş gibi için bu temin için size kısaca, neden Türkiye'de bir türlü demokrasiyi ortadan Konusu Onun üzerine de bir yedişar istiyorum her türlü yanıtı verebilir mi bilmiyorum ama a, en azından bir geniz yatağı bunlar. Şimdi biz bu sürece başlangıç noktası olarak şurada tanımlamış olduğum şekilde başladık. Geleceksel bir mutlak monarşi Ve bunun temel özelliği patrimonyel olmasıdır. Bunlar önemli. Yani geleneksel mutlak monarşiler özellikle Orta Çağ'da Avrupa'da feodal bizim yönetim ise feodal değil. Patrimonyel. Patrimonyel yönetim bir merkezde bulunan ve yönetme erkini meşru olarak geleneklerden aldığını iddia eden bir kişinin sınırsız ve keyfi yönetimi üzerine kurulmuş. Feodal bir beyler topluluğunun en kabadayısının kral olduğu bir değildir. İkisi arasında büyük fark ortaya çıkıyor. Bu kültüre yansın. Tarih, siyaset bilimi için bugünü, bugünkü kültürü anlamada bir araçtır. Onun için biz tarihin, tarihin gittiği yerde kültür başlıyor. Çünkü bize devredilen temel değerleri tarihten alıyoruz. Onun için biraz tarihe bakmalıyız. Onun için başlangıç noktamız bu. Bir, merkeziyetçiyiz. Keyfi yönetimi değerlendiriyoruz. Ve bu keyfi yönetim herhangi bir şekilde sınır tanımıyor. Herhangi bir sınır tanımıyor. Fiiliyatta sınırı var. Ama e, kamuda anlatıldığı gibi Osmanlı İmparatorluğu, şeriat, hukuk devleti olmayışı özellikleri, dine dayanması, ilafet falan bundan ayrıntısına girmeyken kamuya yansıtılan şekli tamamen bir martavaldan ibaret. Şeriatın hiçbir padişahı durdurduğu görülmemiştir. Şeriatı en yetkili şekilde kullanmayacak olan Şeyhülislam'ı kolaylıkla katleder. Ağaç, siyaseten temel bir yönetim aracıdır ve hiçbir şekilde padişah hürmede durabilecek güce yok. Muhalefet de yok. Ve lordlar da yok. Feodal rejimde olduğu. Bu özelliklerden kaynaklanmaktadır. Bunun yaratmış olduğu isterseniz rejim anlayışı, anayasalcılık anlayışı diyebilirsiniz. Mutlakiyetçi yönetim anlayışı yönetim hakkı padişahındır veya Avrupa'da kralındır. Bu hak bir şekilde geleneklerden kaynaklanarak ona verilmiştir. Avrupa'da dinden kaynaklanırı ifade edilmiştir. Osmanlı'da dinden kaynaklanmamaktadır. Örfi yukurttur. bu konudaki kitaplarına bakmanız yeterli olacaktır. Dini mültemel varsayılmamıştır. Özellikle varsayılmamıştır. Çünkü din grubuna padişaha sınırlayıcı bir yetki temin etmemiştir. Sınırsız bir iktidar bulan etkisidir, paylaşmaz. Şimdi bu sistem askeri hezimetlerle sona ermiştir. Yine kamuoyundaki martavallar size 1838 öncesinde muhteşem bir iktidarın mevcut olduğunu, muazzam bir cihan devletinin bulunduğunu söylüyorlar. Tam bir halat. 1838 senesinde. Buradan çok uzak olmayan bir yerde Kütahya civarında İbrahim Paşa kuvvetleri komutasındaki Mısır ordusu, Osmanlı ordusunu son kere feci bir hezimete uğratmıştır. Sarasgar Hüseyin Paşa görümü bırakmış, idam edilmemiştir. Kelleyi kurdamış, kısa bir süre sonra ikinci manlık o zamanki tabiriyle hüküceten öfak etmiştir. Eğer İngiltere müdahale etmeseydi, Osmanlı hanedanı sona, sona ermişti, Kavala hanedanı iptal ediyordu. Osmanlı 1838'de bitti. Pili bittiği için 1838'de İngiltere'ye döndü. Bir ticaret anlaşması imzaladı. Sonra İngilizlerin, Rusların ve Fransızların baskısı altında tanzimat reformları getirdi. Pili bittiği için. imparatorluk sona erdiği için. Şurada bahsettiğim yönetim biçimi devam edemediği için. Çünkü askeri hezimetlerin sona alınamadığı için. Ve varlık kocukları artık kendisinin ilave ettirilmesi mümkün kılmadığı için. Dolayısıyla bir siyasi reformu gerçeğiyle karşılaştı ve tanzimat reformlarıyla gerçekleştirdi. Bu noktadan itibaren isterseniz kamu idaresindeki reformlar hem ortaya yeni bir olgu olarak siyasal katılmayı çıkarttı hem de halkı siyasal sürecin içerisinde çekerek kitlesel bir siyasal hayatın Osmanlı'da da Avrupa'da olduğu gibi yeşermesini sağlamaya başladı. Bunun sonucunda yeni bir rejim türüne ve yeni bir anayasacılık hareketine geçildi. İlk aşaması olarak da 1876 yazılı anayasasıyla iki kameralı meclisiyle bir e, meclis üstünlüğüne dayalı bir anayasa Anlayışı ortaya çıktı ve bu resimdeki 1909 değişikliği, 1921 anayasası, 1924 anayasasıyla 1964'e kadar geldi. Bir daha daha sonra değişti. Ama temel itibariyle bu değişim, bu siyasal katılmalar ve temsil olduklarının yavaş yavaş önce yerel olarak çıkması, sonra gelişmesi sürecinde rejim anayasacılık hareketi olarak mutlak gerçilikten yasama üstünlüğüne dayalı bir anayasa anlayışına doğru evrildi. Ama önce sadece bir e, isterseniz niyet olarak evrildi. Çünkü kuruluşundan bir yıl sonra 1877'de ünlü 93 harbi Osmanlı Rus harbi dolayısıyla orada kullanılan bazı maddeleri kullanarak padişah anayasayı yasama meclisini ve anayasada yazılan tüm kurumları devre dışı bıraktı. Tekrar bir önceki mutlak monarşi uygulamasına geri döndü. Hatta mükemmel olarak. Ancak bunu meşgul olarak yapamam. Anayasadaki legal araçları kullanarak yaptı. Ancak bunu bu şekilde tekrar bir ikinci Mahmut ve öncesi döneme dönüş olarak da tescil edemedim. Çünkü siyasal temsil ve katılma yeterince büyümüştü. Karşısına direnen gruplar çıkmıştı. Bu dönüşümü yapıp bu iş bize yaramıyor. Bir sekiz etmiş altı atalım. Eski anayasacılık rejimine mutlaka kim ona şey görelim diyelim. Ama yönetimi yarı meşru, yarı gayrimeşru bir çerçevede anayasayı es geçerek siyasal sistemdeki zemini tarikatlar üzerinde oturtarak, Türkiye'de mevcut olmayan bir takım tarikatları, örneğin ki Kuzey Asrikadan iptal onlara özel bir takım imkanlar sunarak, onları sağladığı ortamda toplumu dindar bir padişahın yönetiminde olmaya ikna ederek ve onun sağladığı imkanlardan yararlanmaya yönlendirerek, buna e, rıza göstermeyenleri kendi işte, dehşetle e, Ezerek, aynı zamanda geniş bir hafiyet teşkilatıyla herkesi izleyerek, aynı zamanda jürnacılıkla birbirlerine ihbar eden insanlar vasıtasıyla, bir takım insanları hapsetmek suretiyle vesaire, muhalefeti yok etmek vasıtasıyla, kendisinin Yıldız Sarayı'nda, Babali'yi de devre dışı bırakarak kurmuş olduğu danışmanlar ordusuyla Osmanlı İmparatorluğu 30 sebebi Muhafızakarların yüzünde bu müthiş bir başarıydı. Bugün de aynı kopya edilmektedir. Hiçbir şüpheniz olmasın. Onun için bugünkü rejime ben Neo-Hamidiyen rejim adını vermiştim. Aynen. Bu kısa ömürlü bir meşruti monarşi ve tekrar anayasada belirtildiği şekliyle yasama üstünlüğüne dayalı bir anayasacılık uygulamasına dokuz yüz sekiz, dokuz geçti. Sonra bu dönem otoriter iddiatçı parti devletiyle ve birinci dünya savaşıyla sonuçlanmıştı. Sonra Kurtuluş savaşıyla meclis ücret <gülüyor> uygulamasında nirengi noktasına ulaştı. Gerek kimdir anayasası gerekse onu takip eden 24. dört anayasası kuvvetlerin millet meclisine toplanması şeklinde başlayan bir anayasası ile meclis her türlü devlet kurumunun içinde barındıran bütün meşruiyeti temin eden ve aynı zamanda orduyu da kendisine bağırmış olarak Kurtuluş Savaşı'nı sürdüren temel kurum ve devlet olarak hayata geçti. Ve bu şekilde bir süreci bir süre devam etti. Yirmi anayasasından itibaren meclis tek kameralı bir meclis olarak yeniden kuruldu. Osmanlı Meclisi yerine bir tek millet meclisi üst kamera yok. Çoğulcu bir siyasette başladı ve parti hükümetine doğru evrim gösterdi. Kuruluş itibariyle esin istatistikleri bir demokrasi olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak bir yıl iki yıl gibi bir süreyle denenmiştir. Yirmi beşteki takviri sükun kalmına kadar. Ondan sonra tek parti yönetimi 1945'e kadar pragmatik bir otoriter rejimi olarak varlığı sürdürdü. Fazla ideolojik değil. Yine bütün anlatılanlara rağmen e, buradaki ideolojik güzelliklerin e, basit olduğunu, gelişmemiş olduğunu söyleyebiliriz. Eee bu dönemde Osmanlı İmparatorluğu'ndan devralılan bir merkez kendi kültür devrimini yaşadı. Kentlerde yaşattı. Büyük destek gördü. Kıra ve Taşra'ya etkisi olmadı. Taşra'da ise mütevazi bir değişim söz konusu oldu. Ve bu değişim içerisinde daha sekiler, daha demokratik bir yapı doğru yani gitme imkanı doğdu. Ve 1945'in koşullarında buna değin. Buna teşekkür edildi. Şimdi bu çok partili bir yaşama ve sinistel stili çoğulunluğu bir demokrasi anlayışıyla geçiş anlamını taşıdı. Fakat bu geçiş süreci hem e, başarılı olmadı, tekrar tek partileşmeye doğru bir görüş söz konusu oldu. Merkez yavaş yavaş dağılmaya başladı. Ve taşların giderek etkinleşen bir şekilde ağırlığını Türk siyasetinde özellikle Ankara'da koymaya başladığında bürokrasiye büyük ölçüde taşla değerlerinin egemen olmaya başladığını 1960'lara dokuz yüz yaptığımızda görmekteyiz. Ancak bu çoğunluğu modelde iktidar partisi devamlı olarak kazandığı için ve kendisini taşların kendi tabiriyle halkın partisi olarak gördüğü için şurada bir karikatür var bunu göstereyim. Bu Demokrat Parti milyon yüz seçim beğenmemiz. Ön kapağında alınmış olan fotoğraf. Yeter, söz milletindir. Milletin partisi Demokrat Parti'dir. Öbürü mutlu bir azınlığın, merkezin, soğuk güçlü bürokratların vahşi ikli ve layıklarının partisidir. Tabii ki halk Demokrat Parti oynayacaktır. Tabii ki Demokrat Parti tek başına yönetme hakları sahip Ve her zaman tabii ki halk her zaman onu senecektir. Bu demokrasi değil. Ve sonuç itibariyle değişim burada partiler arasındaki değişim imkanı meşru olarak olamazdı. Burada bir iktidarı mutlak olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nden Demokrat Parti'ye devri anlaşılmaktaydı. Ve bu zihniyetle hareket eden Demokrat Parti bin yüz geldiğinde bir tek parti iktidarıydı. Demokrasi bir köşede elli senesine sona ermişti. Sana ermişten bir yıl kadar sonra öğrenci olayları ve arkasından askeri darbe oldu. Dolayısıyla süreçte ııı ilk uygulamada büyük bir e, ııı oldu. Altmış de üçüncü defa rejim değiştirdik. Anayasalık olarak. Bu kez meşruiyetini yüce meclisten üstün bir kurum olarak kurulmuş olan meclisten bir meşruiyetini anayasadan alan bir demokrasi uygulamasına geçirdi. Bu 1945 sonrası Avrupa'sının 1930'larda, 20'lerde, 30'larda yaşadığı felaketlere karşı geliştirmiş olduğu demokrasi anlayışıdır. Bunun arkasındaki, bunun fikir babası, Avusturya'da anayasa tutusu Kelsen'dir. Onun teorisinde temel itibariyle milli irade diye bir şey yoktur. Bu bir masal. Milletin partisi diye ortaya çıkanlar, sonuç itibariyle otoriter veya totaliter partilerdir. Birey tek başına sandığa gider, tek tek oy kullanır. Bu oylar toplanır ve bir kısmın kısmen ve bir süre için iktidara yenilmesi suretiyle demokrasi yönetilir. Dolayısıyla demokrasi partiler yönetilir. Partiler arayızlığıyla kısımlar, partiler yönelisiyle yapılır. Bütün ile yapılmaz. Onun için onlar sınırlandırılmak durumundadırlar. Bu sınırlandırmayı anayasa yapacaktır ve anayasanın içinde koymuş olduğu kurumlar vasıtasıyla bunlar birbirleriyle olan ilişkilerde dengeleneceklerdir <gülüyor> ve bu sistemin çalışmasında kritik rol oynayacak da İhtisas Mahkemesi olarak kurulacak ve anayasayı koruyacak görevle görevlendirecek Anayasa Mahkemesi olacaktır. 61 Anayasası bu anlayışı o tarihte öğrenmiş olan Türk Anayasa Tutukçuları tarafından o tarihte ihtiyaçlarından gayet yani çağdaş bir anlayışla altmış bir anayasa geçirilmiştir. Ama bu anayasa darbe dolayısıyla yapıldığı için başından itibaren meşruiyeti geneldeğer arkadaşları tarafından ve daha sonra dağdar partisi vesaire. Sonuç itibariyle üçüncü rejim bu. Bu rejim aynı zamanda bir sivil temsiline dayalı bir uygulamayla seçim sistemine yansıtılmış ve parti siyaseti parçalanmış dalgalı bir tutuklaşmanın hem büyük genellik meclisi içinde hem de dışında alınan sürekliyle yürümüştür. Doğal olarak misli temsiye geçtiğiniz zaman koalisyon hükümetleriyle yönetileceksiniz. Bunun gerekli koşullarını yaratacaksınız ve bu şekilde yönetmeyi becereceksiniz. Bunu Avrupa çok iyi becermektedir. Avrupa'nın temel demokrasilerine bakarsanız İngiltere küçük bir istisna olarak ortaya çıkıyor. Çok az koalisyonlar. Ama geri kalanların tamamı büyük ölçüde koalisyonlarla yönetilmektedir. En başarılarından bir tanesi Almanya'dır. Avrupa'nın en başarı ekonomisidir. Koalisyonun hiçbir problemi yoktur. Türkiye'deki problemi koalisyonlar değil, bizi yöneten siyasetçilerden kaynaklanmaktadır. Bunu da bilmemizde büyük yarar var. Ve koalisyona büyük ölçüde düşmandırlar. Özellikle bugünkü iktidar düşmandır. Çünkü koalisyon dostlar kendi iktidarlarını sona ereceğini ve hesap vermek zorunda kalacaklarını bilmektedir. Onun için hayatlarındaki en büyük düşman koalisyon. Koalisyon aynı zamanda demokrasinin doğal rejimidir başka hiçbir rejimde koalisyon bulamazsın. Ama Türkiye bunu yürütmeyi becerememiştir. O da bir doğru. Aynı zamanda koalisyon performansının kendisi çok kötü değildir göstereceğim. Ama şu yılda ne kötü olmuştur maalesef. Ve dolayısıyla anayasa yargısı ve mahkemesinin denetimi bu dönemde başlamış ve bu dönemde yavaş yavaş çalışmaya başlayan Türkiye var. Bundan da önemli süreçleridir. Bu önemli süreçleri içerisinde ee, bir aile kendi aleyhinde zararlar alanlar büyük ölçüde ortaya e, bir tepki e, manzubesi çıkarmışlar. Şimdi 61'den 2011 sonuna kadar atacağımız 2015'i e yerleştiremiyorum. Söyle bakayım tabloya. Türkiye'nin gördüğünüz gibi dalgalanma nasıl söylenir bilmiyorum. Şeyde e, işi dairesinde varlatır diye kabul ediyorum. bıraktım öyle. Ben yani bir seçimden öbür seçim, ben farklı değiştiren seçmen olanları Gördüğünüz gibi çok yüksek olasıyla Türkiye yönetilmiştir. Özellikle nirayen noktası 2002 seçimlerinde %43.9 oy gelişmemiş gibi <gülüyor> Toplamda ama yirmide olamaz oluyor genellikle. Oy ayrışması ve sandalye ayrışması fragmentasyon üniversite Fragmentation bir hay yüksek. Gördüğünüz gibi parçalanmış durumda. tabii oyda bir parçalanma sandalye bir parçalanmadan daha fazla çünkü yüzde on araçlar, hepsi bir içeriye. <gülüyor> Ve etkin parti sayısı Türkiye'de e, 2002'de iki civarında iniyor. Geri kalan dönemlerde 3 e, küsur, 4 küsur arasında oynuyor. Özellikle parçalanların çok olduğu dönemlerde 0,84'e çıkıyor. ortada yani 4.8 etkin parti oranı. Dolayısıyla çok farklı bir yapı ortaya çıkıyor. Onun için barajı indirirseniz, eski temsiye <gülüyor> geçerseniz kendi halini bırakırsanız Türkiye'de çok farklı bir birleşen ve onun koalisyon hükümetiyle yönetilme mecburiyeti ortaya çıkacaktır. Türkiye'nin doğal rejimi budur. Bunu engellemek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Ama ortaya çıktığımız koalisyon manzarası senin palca olduğun bu karikatüründeki gibi bir manzara. Yani kendi arasında bölünmüş, yakası yere gelmeyen, her birini başka tarafa çeken, partilerde oluşan bir koalisyon hükümeti varmış gibi gözüküyor. Pek öyle mi derseniz o da değil gibi gözüküyor. Bakın burada ne hesaplama yaptınız size? Kaç gün iktidarda kalmış hükümetler bir dört itibaren demokrasiye geçtiğimiz günde itibaren ve kaç günde kurulmuşlar? Şimdi bazı hükümetler görüyorsunuz sıfır gün yani ııı e, sonuçlar alınmaz resmi olarak tebliğ edilirmez hükümet kurulmuş o gün. Fazla zaman geçmiş. Bazıları yedi gün. Bazıları mesela 37 gün sürmüş. O 83, bir yördü seksen Ne kadar demokratik bir seçimde ayrı mesele 57 hükümeti 29 gün sürmüş. Gördüğünüz Bu Ortalama 12.4, iki nokta var. Ve ortalama altı yüksin seksen gün parti hükümetleri iptal et alıyor. parti hükümetlerine. Nasıl? İnenin hükümeti, ürküklü hükümeti sıfır günü. Parti hükümetleri Ecemi'nin 73 üçteki hükümeti, ilk hükümet yüz dört günde kurmuş. Demir'in eee aynı dönemin sonuna doğru yetmiş beşte kurulan hükümeti yüz otuz dört günde kurmuş. Sekiz zor iktidarda kalmış. İktidarda kalma oranları bunların hangi koalisyon hükümetlerini bir kısmı güvenlere almamış, içine almayacağınıza göre farklı ortalamalar veriyor. En düşüğü iki Gün ortalaması. En yükseği üçün altmış yedi. İsterseniz alabilirsiniz. Dolayısıyla hükümet koalisyonlarda daha az. Yani bunu biliyoruz bir, bir, bir problem değil. Orta kurulma süresi en kötüsü 25, Yüz, 25 gün sürüyor. Şimdi yukarıya çıkarsak on gün. Bu da bunu iki Ama böyle ııı e, dört uzun kurulamayan hükümetler koalisyonlarda bir türlü hükümet kuramıyoruz filan bu tamamen Bak, bizim kendi şeyimize bakarsanız Kualisyon Hükümeti de kurulabilir. Ama Cumhurbaşkanı iştahları bu koalisyon Hükümeti kurulmasın, kurulursa benim koltuğum sallanır diye evimden geleni yaparsa anayasayı kurulur olarak ya o zaman tabii kuramazsınız. Ayrıca. Sonuç iş var ama kendi adınıza bırakırsanız Cumhurbaşkanı da desteklerse Meclis de desteklerse kısa sürede koalisyon Hükümetleri kuruyorsunuz tabloda gördüğünüz gibi çok kümen hiç zaman ağlar kurulmuştur. Bir ömrük kırıyor. Kılır yıkılmaz kıldır gün kurulmuştur. Ve hiçbir sorun burada karşılaşmam. Güven yani sonuç itibari Paris Hükümetleri kurulmasına bir problemimiz yok. Sekste Dükkan Anayasası'yla yeni bir rejime geldik. Anayasası rejimine geldik. Akire espri altmış bir de ki. Anayasanın verdiği yetkilerle olacak bir demokrasi bütün kurumların yetkiği anayasada anayasadan aldığınız yetkileri kullanarak demokrasi yönetiyorsunuz. Aynı espri. Kelser'in düşüncelerine değerli eskili attığı. Kurulmuştur. Seksenik anayasası. Yalnız yarın sal yönetilmiş iki ölçüde törpülenmiştir. Tek kameralı çoğunlukçu bir çok partiliye dönüş yaşanmıştır. Bir ara iki partili yaşadık. Altmıştır anayasasını biliyorsunuz. İki kameraları bir yapı vardı. Senato vardı. O kavgada da bu değinmedi. Kusura bakmayın. Ama Temel itibariyle bu yasayla, anayasayla, yürütme üstünlüğü yönetimi getirmiştir. Adık olmamakla birlikte acayip yetkilere olan ve bu yetkileri kolayca suistimal edilecek bir cumhurbaşkanlığı kurmuştur. Kolayca suistimal edilecek biri hala cumhurbaşkanı bir cumhurbaşkanlığı gösterir. Çünkü kendisi sorumsuzdur hukuken, kendisi sorumsuzdur siyaseten sorumluluk. hukuki Hukuken kendisinin reysen vermediği kararlarda ve bakanlara aittir. Dolayısıyla davul onların sırtındadır. Topmak Cumhurbaşkanı yönündedir. İstediği gibi çalmaktadır. onlar da salmasına müsaade etmektedir. Yarın kökü bir yargılama olursa muhtemelen başbakanlar, bakanlar daha ağır suçlarla dağılır olacaklar gibi geliyor bana. Bakalım göreceğiz ne olacağını, nereye olacağını bu işin sorunu. Ama hesap vermeyen, siyasal ve hukuki bakımdan sorumsuz olan Cumhurbaşkanı, yasama çoğunluğunun diktasına kolaylıkla açık olan bir yönetim, Yargı denetimine ve muhalefete karşı hoşgörüsüz büyük kolaylıkla geliştirilecek bir yapıda kurulmuştur ve demokratik bir gerisinde gelişinde mutlak yetici birleşim olarak çalışma imkanı. Her karar güçlüdür ve onun için bu Niyazi Hamit diye bugünkü o parlı ortamda büyük ölçüde eski tarihlere mecbur nevam olmuştur gelişmiştir. Sonuç olarak Türkiye şöyle bir süreçten geçmiştir. Mutlakie başaramamıştır, çökmüştür reform geçirmiştir. Gizli bir mutlakete hani geliz mi? Kaymıştır. Bu çökmüştür. Reformlarla otoriter tek partili rejimle değişmiştir. Sonra çoğunlukçu bir yönetim biçimine, o tek partili rejimine, çoğunlukçu çok faktirliye, mutlakiyetçi bir yönetim yapısına doğru dönülmüş, tekrar bir çöküş ve reform arkasından askeri darbe ve reform yaşanmıştır. Sonra pluralist bir demokrasi değil uygulanmasına. Çoğu olucu olacağım karşı uygulanmasına geçirmeye çalışmış. Koalisyon hükümetleri ve hükümet istikrarsızlığı, bu e, aynı zamanda siyasi bozulmayla da e, çakışmış. Çöküş ve reforma 1980 davasıyla e, sonuçlanan bir reform yolculuğudur. Çoğu olucu çok, çok partilik, mutlak etkin yönetim biçimine doğru dönmüştür. Şimdi yine bir çöküş dönemi doğru girmiş olacak Ne kadar olucu bilmiyorum. Ama sonuç itibariyorum. Bir reform bitirip bitirmeyeceğim. Göreceğiz. Onun için soru inşaatıyla Bitiriyorum. Ben de bir için teşekkür ederim. Sayın hocaya çok teşekkürler. Ee, korkarım Tolga arkadaşımız T harfinin K'den sonlara gelmesine biraz sayıslanacak <gülüyor> alfabetik sıra olunca Kalancıoğlu Hoca'dan sonra konuşmak hiç kolay değil ama buyurun. Burada mı? Burada. E, çok teşekkür ediyorum değerli hocalarıma. Benim aslında sorunun T harfiyle değil ya, de, V harfiyle. O'dan <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, üzerime gelinmediğim bence acayet mutlu oluyorum açıkçası. Ee, hani öncelikle bu güzel toplantı için çok teşekkür ediyorum. Ses normal geliyor giriyor. Şimdi ben bu değerli hani sunumlardan sonra, evet şimdi biraz hani bu kapsamlı güzel sunumlardan sonra şimdi biraz zor olduğunu farkında olarak e, başlayacağım. Ben aslında birazcık son dönemlerde Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetinin hani e, fazlasıyla kullanan bir kavram üzerinden yani gitmek istiyorum. Otoriterleşme kavramı üzerinden gitmek istiyorum. E, 2002'den bu yana Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bazı da hani hocamın da biraz önce bahsettiği merkez çevre analizlerinden hareket ederek e, Dolayısıyla Adalet ve Kalkınma Partisi'nin geçmişin Demokrat Partisi gibi çevrenin merkeze karşı bir temsilcisi olarak gören bir yerden Dolayısıyla Türkiye'nin kapitalist gelişme sürecini aslında bu sürecin temel dinamiği olan sermaye yani bir sürecinden dolayısıyla sınıf ilişkilerinden hareketli de değil de daha bedelgen kavramlarla merkez çevre kavramlarıyla okuyan bir yerden Adalet ve Kalkınma Partisi'ni çevrenin tepsisi olarak görüyorum, onu destekleyen kesimlerin bugün kullandığı otoriterleşme kavramından hareket etmeyi istiyorum. Önce, e, evet otoriterleşme kavramı bugün çok fazla kullanılıyor ama bu kavramı bugün kullananların bir kısmı aslında. E, 2002 dönemine baktığımızda, yani şu anda otoriter diye eleştirdikleri Adalet ve Kalkınma Partisi'ni e, şöyle tanımlıyorlar örneğin birikim dergisinde. Kasım 2002 seçimlerinin hemen bir kesiminde Ömer yazdığı bir yazıda şu ifadeler dile getiriliyordu. Sonuçlar nasıl tecelli ederseniz 3 Kasım'dan sonra Türkiye'nin siyasal düzeninde evlilerden bir süre gelen ve giderek karotikleşen geçiş dönemini sona edip taşların yerine oturduğu bir sürece gireceğiz. şimdiden kesinlikle söyleyebiliriz. Bu yeni bir siyasal yapı ve düzenin teşekkür edeceği anlamına gelir diyordu Laçıner. 2022 seçim sonuçlarından hemen sonra ise şu satırları yazıyordu: Olumlu ya da olumsuz değer yargısı yüklümek Eğer 2014 seçimlerinde Türkiye'nin siyasal düzeninde bir devrim olduğu söylenebiliyorsa, 3 Kasım'da ondan daha kapsamlı ve derinlikli bir devrimin gerçekleştiği tekrarla yer söyleniyor. Devrim kavramının ihtilale karşıt düşen anlamda değil elbette, de. ama inkılap, kalıp değiştirme anlamında bir devrim bu kurulmuştur. 3 Kasım'da diyordu Ömer Deşener Dergisi'nde. Yine aynı dönemlerde Birikim Dergisi'nin aynı sayısında Ahmet İnsel başlıklı bir yazıda da şu dile getiriliyordu. Adalet ve Kalkınma Partisi'nden bir radikal demokrasi şampiyonu davranışları ve icraatları beklemek hayalci itir. Ama ondan üzerine aldığı misyonla uyumlu. Yani 12 Eylül rejiminden Türkiye'yi emin ve sakin bir şekilde çıkarma, Türkiye'de demokrasinin taşlarını yerlerine koyma misyonu elbette beklenecektir. Bu da Türkiye yakın tarihte, bugün yol ayrımında olduğu, uluslararası siyasal dinlem dikkate alındığında çok mütevazı olmayan bir aşağıdan dönüşüm olanağı gerektirir demektir, özür diliyorum. E, fakat bu kalemler, e, aradan işte 2002'den bahsediyoruz, 2016'ya geldiğimizde, e, fakat bu sefer bu bulan fazlasıyla değişti. Örneğin Ahmet Dinsel'in e, 24.01, 2012 tarihli Radikal Gazetesi'nde e, yazısına koyduğu başlık, adım adım otoriterleşme sorusu idi. ve otoriter rejimin konsolidasyonu olarak tanımlıyordu içine e, düştüğümüz dönemi. 8 Mart 2016 tarihinde ise e, otoriter rejimden daha ileri bir noktaya mı gidiyoruz diye sorup, e, kişi merkezli ve 21. yüzyıla özgü faşizm deneyimlerinden birisiyle karşı karşıya olduğumuzu söylüyordu bugünün Türkiye'sinde. Yine Daçın Erdek'in zamanlarda verdiği bir, Cumhuriyet Gazetesi'ne verdiği bir reportajda e, muhafazakar otoriter yerinizin kavramını kullanıyor ve tam teşekküllü bir diktatörlük tehlikeliyle karşı karşıya olduğumuzu vurguluyor Fakat e, bütün bu vurgularda, yani hani dün çevrenin temsilcisi olarak kabul edilen Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bugün otoriter olarak tanımlanması bulgularında dikkat çeken bir şey var ve bu otoriterleşme halini e, daha çok Adalete bak altıma partisinin otoriterleşmesinden veya, veya Cumhurbaşkanı'nın başkanının e, tercihlerinin otoriterleşmesinden veya başbakanın tercihlerinin otoriterleşmesinden hareketle açıklanıyor. Dolayısıyla aslında hani bu bağlamda bu bağlamdaki bir otoriterleşme vurgusu e, bir parça devam kendinden menkul dersem kabul etmeyeceğim unuyorum. Dolayısıyla aslında böyle bir ibaret kabul olacak vurguladığı şeyi yapmak pahasına veya o tehlikeye üstlenmek pahasına kapitalist üretim ilişkilerinden ve onun temel planı olasının ilişkilerinden soyutlanmış bu anlamda bir kerameti kendinden menkul ototelik uygusu olduğunu düşünüyorum bunların. Ee, Yeni yaptığım zaman da Ziya İlişş'in e, bir yılısı yayınlanmıştı. O da rekabetçi otoriterlik tanımını yapıyordu ve e, örneğin bağımsız düzenleyici kurulları, yani 2021 krizinden sonra karşımıza çıkan ve aslında bu otoriterleşmenin kapitalist ve ilişkisinin görülmesinde de çok kritik olarak örneğin, bağımsız düzenleyici e, kurulların yavaş yavaş altının oyulduğu. Merkez Bankası'nın bağıtsızlığına halen getirdiği bu dönemde karşımıza çıkan şey rekabetçi bir otoriterlik olduğunu söylüyordu. Bu aynı zamanda dış politikada izolasyonist bir sürece de tekabül ediyordu. Şimdi bütün bu bulgular aslında otoriterleşme olarak tanımlanan sürece hani geçmişte otoriter olmayan, geçmişte potansiyel olarak çevrenin temsilcisi olan, dolayısıyla geçmişte demokratikleşme potansiyeli taşıyanın otoriterleşmesi, yani dolayısıyla zınni olarak aslında, üstü kanalı bir şekilde, yani bu otoriterleşme arzi bir durumdur. Geçmişte, demokratikleşti, mutansiyeti taşıyan, bugün otoriterleşmişti vurgusu e, anlamına gelen bulgular aslında. E, hani bu, e, dün muhafazakar yıkıların, çünkü dün muhaf muhafazakar yıkılarının e, temsilcisi olarak kabul edilen, bugün otoriterleşti falan. Ben şunu iddia etmeye çalışacağım, evet otoriterleşme süreciyle karşı karşıyayız. Ama aslında bu evet, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yani 2002 yılında bu süreç hızlanmıştır, derinleşmiştir, genişlemiştir. E, siyasal süreçlerden, hukuki süreçlerden, iktisadi süreçlerden gündelik hayatımıza kadar, kaç çocuk yapılacağına kadar, çocuğun nasıl büyütüleceğine kadar çok geniş bir alana tekabül eder hale gelmiştir. Ama bu aslında dün demokratik olan kişilerin bugün otoriterleşmesi değil, Türkiye'de kapitalizmin geçirdiği evrelerle geçirdiği ya da yaşadığı gelişimle alakalı bir süreçtir. Hani e, Bu argümanı dile getirmeye çalışacağım. Dolayısıyla otoriterleşme kavramını sınıf ilişkileri çerçevesinde kısaca ele almaya çalıştıktan sonra bugün otoriterleşme söyleminin yeterli olmadığını, e, bugün karşı karşıya kaldığımız durumun e, otoriterleşmenin daha ötesinde olduğunu gene e, Polanzas'ın e, Yunanistanlı maaşı Polanzas'ın Kavramsallaştırmasıyla bugün karşı karşıya kaldığımız durumun otoriterleşen ziyade bir olan devlet rejimi yani bir askeri diktatörlük olabilir hani şöyle söyleyeyim olan su devlet rejimlerini e, üç şekilde tanımlıyor askeri diktatörlükler olabilir bunlar buna parti rejimler olabilir veya e, faşizm olabilir hani bunlardan hangisi diye sorusuna cevap vermeyeceğim ama en azından askeri diktatörlükle karşı karşıya olduğumuz aşikar fakat Faşizm midir, midir, bu da tartışılmaya muhtaç bir konudur ama en azından bugün otoriterleşme söyleyinin e, bugünkü Türkiye'yi açıklamak yeterli olanüstü bir olağanüstü rejim durumuyla karşı karşıya olduğumuzu, bunun da yine Türkiye kapitalizminin gelişimiyle, Türkiye sermayesinin, sermaye birikiminin ihtiyaçlarıyla e, açığa çıkan bir olg olarak karşımızda durduğunu dile getirmeye çalışan. Bu anlamda unutulan sınıf kavramını yeniden e, kendim hatırlarken sizlere de hatırlatmış. Olurum belki. Şimdi kabaca, hani çok bu kuramsal kısımları uzatmamaya çalışacağım fakat aslında Polanzas, Nikos Polanzas, Devlet İktidar ve Sosyalizm başlıklı kitabında geliştirdiği bir kavramdır, otoriter devletçilik. Kabaca şöyle tanımlar bunu, bir dizi alanda, yani emek gücünün kalifiye hale getirilmesi, kendi işte taşımacılık, sağlık çevre gibi alanlarında, Devletin ekonomik işlevlerinin ön plana çıkmasıdır aslında bahsedilen şey. Ve devletin bu alanlarda ekonomik işlevleri ön plana çıkarken tam da bireysel sermayelerin rekabeti nedeniyle artı değer üretim sürecinin ve artı değerinin realizasyonu sürecinin bu rekabetten dolayı hızlandırılması süreci içerisinde karı alma süreçlerinin önündeki engelliyle kaldırılması, karar alınma süreçlerinin hızlandırılması bağlamında karşımıza çıkan bir süreçtir aslında otoriterleşme Polanzas'ın çizdiği çer çerçevede. Çünkü rekabet içerisindeki üyesel kapitalistlerin artı değeri hızlandırılması, artı değeri yaratımını hızlandırılması ve realizasyonunu hızlandırılması gerekirken, evet parlamento da uzun uzun yasaların tartışılmaması gerekiyordur. Hızla karar alınması gerekiyordur. E, hızlı karar alınması örneğin yürütmenin yasama karşısında ön plana çıkması demektir ve benim burada isterse ben otoriterleşme anlamına gelecektir. Dolayısıyla Kolandas'ın bu bahsettiğim kitabında bahsettiği, vurguladığı otoriterleşme süreci bu anlamda kapitalizmin ya da sermaye dökümünün gereksinimleriyle iç içe giden bir süreçtir ve de ee, parlamenter demokrasi yerli yerinde dururken dahi, dolayısıyla Kolandas'ın tanımlaması ile işte Burcuva demokrasisi yerli yerinde dururken dahi, yürütmenin yasana ve yargı karşısındaki gücünün artmasına paralel olarak olan bir süreçtir. Yani kapitalist üretim ilişkilerine içkin bir süreçtir aslında otoriterleşme. Bu anlamda olan bir durumdur. Ben 1980'den bu yana Türkiye'de bu süreci yaşadığımızı düşünüyorum. Yani kanun hükümde hocalarının da bahsettiği kanun hükümde kararnamelerinin ön plana çıkışı, yürütmenin yasama ve yargı karşısında ön plana çıkışı, özellikle 2001 krizi sonrasında, hani belki de Yanılır mıyım bilemiyorum. Cumhuriyet tarihinin en hızlı yasama süreçlerinden bir tanesiydi galiba. Kemal Derviş'le anılan bir süreç olarak. 15'inde 15 yasa ve o dönemde sermaye birikim sürecini düzenleyen çok sayıda yasanın hızla parlamentodan geçmesi, Merkez Bankası'nın bağımsızlaştırılması ve çok sayıda üretim alanının bağımsız düzenleyici kurullara terk edilirken bir depolitizasyon süreciydi. Yani politik karar alıcıların kararlarının dışına itildiği bir süreçte. Bütün bunlar aslında Hollanda'sın tanımladığı biçimde bir otoriterleşme sürecinin işaretleriydir. E, bu konuda Türkiye'de bir hayli çalışma yapıldı. İşte, dünkü burada konuşmacı olan Ümit Akçay dostumuz, Genel Başkent Üniversitesi'nden Şevden Oğuz dostumuz, e, başta olmak üzere, sevgili Fuat Ercan Hocam e, başta olmak üzere, Hollanda'sın otoriterleşme kavramının hareketle 1980 sonrası Türkiye kapitalizminin gelişimini açıklayan çok sayıda çalışma yapıldı. Fakat hani e, biraz hızlı gibi olabilirim süreni tasavvufu kullanmak adına. Fakat ben bugün karşı karşıya kaldığım süreçin hani böylesi bir e, otoriterleşmenin çok daha ötesinde olduğunu düşünüyorum. Ve hani e, bunu dile getirmeye çalıştıktan gene Polanzas'a e, başvurundan. Fakat bu yafa e, Polanzas'ın başka bir kitabından Faşizm ve Diktatörlük kitabına başvuracağım. Ee, özellikle 2007-2008 krize hemen akabinde gelen e, 2010 referandum ve daha sonrasında yaşanan bu başkanlığı seçimi e, ve benzeri süreçlerle birlikte ben zaten kapitalist süretimin ilişkilerini içkin olan, parlamenter demokrasi yerli yerindeyken yürütmenin güçlenmesi biçiminde zaten hep karşımızda bulan, Türkiye üzerinde ve 80'den bu yana bağlı olan otoriterleşme süretimin çok ötesinde ve programızın da da şimdi bir şu devlet rejimi e, bir de karşı karşıya kaldığımızı bu faşizm midir buna batizm midir diye soracak olursanız ve korku bağ rejimiz buna batizm döneminin ona döneminin bu dönemde ee, iyi incelenmesi gerektiğini ifade eden bir yazı yazmıştı. Taner Timlu Hocamız gene yakın zamanlarda yayınlanan bir derdim ikilatta bu vurguyu yapmıştı. Hani ben de aslında Bonapartizm denen şu için bugünkü Türkiye'yi anlamak için önemli olduğunu, hani bu açıdan e, unutulan bir ikilatıcıydı ama tekrar tekrar dönüp bakmamız gerektiğini. Karl Marx'ın Büyüs Bonapartizm'in 18 Kronya'ya bir kitabını. hani e, iyi anlattığını düşünüyorum bu deneyimin. Peki Polansası'a dönecek olursam, nedir bu olağanüstü devlet biçimini tanımlayan şeyler diye sorduğumuzda birincisi devletin müdahale biçimlerinin değişmesidir. İkincisi egemen Pol veya aygıtın yer değiştirmesidir. Üçüncüsü hukuki sistemde değişikliklerdir. Dördüncüsü oy verme ilkesinde değişiklikler ve tek parti riskinin karşımıza çıkmasıdır. Sonuncusu da bütün bu süreçlerde biyopratlaşma olgusunun karşımıza çıkışıdır. Şimdi devletin müdahale biçimlerinin değişimiyle başlayalım. Ee, hani devlet sonuçta hani bir yandan sermaye birikim sürecinin sürekliliğini garanti altına alan ama bir yandan da kapitalist sistem içerisinde yaşanan bütün sınıf ilişkilerinin içerisinde cereyan ettiği ama bir kurumlar toplum olmaktan ziyade bir ilişkiler bütünü olarak alınması gereken bir şeydir diye düşünüyorum. Ee, Türkiye Türkiye'yi Merkez çevre kavramlarıyla açıklayan yaklaşımların, hani devleti daha çok bir korunan toplamı olarak ele almak gibi eksikliği olduğunu düşünüyorum. Oysa devlet-kapitalist üretim ilişkileri içerisinde bir korunan değil, mevcut sistemin sürekli koşullarını da sağlayan ama aynı zamanda bütün çelişkilerini de içine döndüren bir yol Bu çelişkiler dediğimizde tabii sınıf içi ve sınıflar arası çelişkilerden bahsediyoruz ve örneğin 2002'den bu yana ya da 2001 krizinden bu yana, hani devlet içerisinde yaşanan çatışmalara baktığımızda sermayenin farklı frasyonlarının, sermayenin farklı nedenlerden dolayı üretim ölçüyi, uluslararasılaşma veya farklı piyasalara üretim yapmak gibi nedenlerden dolayı ortaya çıkan farklı frasyonlarının aslında devletten farklı beklentilerin açığa çıktığını görüyoruz ki bunu son birkaç yıl içerisinde aslında Merkez Bankası tartışmaları için yaşadık, faiz oranları tartışmaları için yaşadık, e, döviz kurulu tartışmaları için yaşadık. Özellikle RÜSİAD ve TÜSİAD içerisinde örgütlenen sermaye kuruluklar açısından baktığımızda devletin düzenleyici mi olacağı yoksa daha fazla müdahaleci olacağının tartışması içiminde yaşadık. Örneğin geçtiğimiz yıl içerisinde çok güçlü bir Merkez Bankası tartışması yapıldı. Örneğin, e, hükümet yanlısı kimi kalemler Merkez Bankası'nın 2001'den itibaren söz konusu olan bağımsızlığına şiddetle karşı çıkmaya ve hani SETA'nın yayınlarına bakarsanız örneğin, kalkınmacı bir Merkez Bankası'nın bunun yerine olması gerektiğini dile getiriyor hani sermayenin bazı kesimleri ise hayır, Merkez Bankası'nın bağımsızlığı kıskançlıkla korunmalıdır bu yapıyorlardı. Yani sermayenin farklı fraksiyonları devletin müdahale biçimlerinin farklaşmasına talep ediyorlardı ki benzer tartışmaları, faiz, dövüş gibi alanlarda falan yaşadık ve bütün bu tartışmaların devlet içerisinde tepsiyeti vardır. Örneğin yani bazı bakanlar ya da bakanlıklar Merkez Bankası'nın bağımsızlığını vurgularken, yani daha uluslararası da şimsel merkezleriyle içerisinde olan bakanlar, bazılarıysa daha Kalkınmacı denen merkez bankası politikasını dini getirmiyorlardı falan. Dolayısıyla devletin müdahale biçimleri, evet 2000'den bu yana 180 derecelik dönüş yaşamadı belki ama bu dönüşe dair devlet içerisinde bir çatışmalı süreç olduğunu, tıpkı Marx'ın, Büyük Bonapart'ın 18 bulma ev yazdığı dönemdeki Fransa'da olduğu gibi sermaye içerisinde farklı eğilimler olduğunu bugün görüyoruz. Bu devletin müdahale biçimlerini zaman zaman değiştirme potansiyeli taşıyor diye düşünüyorum. İkincisi, ikincisi Gene Poulanz'ın vurgularından bir tanesi baskı aygıtı ve ideolojik aygıtta yani devletin baskı aygıtı ve devletin ideolojik aygıtları arasındaki yer değiştirme. Hani biraz önce değerli bir literatür oldu hocam da bahsetti hani son dönemde yaşanan bu süreçler ki ben de Bağımsız Akademisyenler Grubunun bir üyesiyim ve bu bu vesileyle hani bütün bakiyeleri özellikle şu anda tam da bu döneminin ruhuna uygun olarak ceza halinde tutulan 4 sevgili hocamızı, Esra Hocamızı, Buzakar Hocamızı, Meral Hocamızı ve Kıvanç Hocamızı selamlamak istiyorum. Ee, devletin baskı aylıklarıyla ideolojik aylıklar arasındaki dönüşüm ve son sürece baktığımızda hani polisin e, Türk meselesinde ordunun ön plana çıkışı, polise verilen e, yetkiler ve benzeri şeyler hani devletin baskı aylıklarının giderek bu süreçte daha fazla ön plana e, çıktığını gösteriyor polise bu etkisinin genişletilmesi. yeni bir başka bulgu olan Zars'ta hukuksal sistemde karşımıza çıkan ilgeliksel dönüşümler olan şu devlet rejiminin bir göstergesi olarak ve çoğu zaman hukuk devletiyle polis devletinin yer değiştirmesi olan yaptığı bulguda ee, Ve şunu söyler ki olan Zars, hukuki sistem aslında var olan mübadele ilişkilerini onaylamakta ve kendisine özgü biçimleri çerçevesinde üretim koşullarının yeniden, yeniden üretilmesini sağlamaktadır öte yandan olağanüstü devlet rejimi dönemlerinde hukuk doğrudan siyasal bir işlev görmektedir. Böylece kapitalist hukuk sistemi sınıf mücadelelerine bağlı özel biçimler izleyerek siyasal sınıf egemenliğini onaylayıp sürdürüyor. Şimdi e, neleri örnek verebilirim buna dediğimizde? E, en yakın zamandan baktığımda, en yakın geçmişe baktığımda mevzuata takılmayın. E, Cümlesine örnek vermek diyor buna e, diye düşünüyorum. Veya hani çeşitli başka örneklerde vermek mümkün. Tam da olan rısın, e, artık olan devlet yönetiminde, devlet rejiminde hukuk kuralları işlemez. Yönetimde keyfilik egemendir. Olağan üstü devletin şey yalnızca kuralların çiğnenmesi değil. Fakat bu kendi işleyiş kurallarının koymasıdır ifadesini doğalmayan çok sayıda gelişme yaşadığımıza düşünüyorum. Hukuk artık sınır koymaz olur değerli polandaz. Yaşadığımız çok sayıda, tek tek sahibiz zamanı, zaten değerli hocaların bir kısmını saydılar, polandaz bu alanda doğruladığını düşünüyorum. Fakat hukukta yaşanan tek dönüşüm, yani hukukta keyiflilik, şefin idaresi gibi e, olgular değil, aynı zamanda hani kapitalist ve ilişkilerin neoliberal olduğunu bir sonucu olarak Örneğin Yasemin Öztek bahsettiği gibi ya da Vesuda Santos'un bahsettiği gibi kapitalizm ne olmalı döneminde hukukta özelleştirme, piyasalaşma, metalaşma Olgularının ortaya çıkması, çoklu hukuk sisteminin ortaya çıkması, sermayeyle olan uzlaşmalıkların çözümünde tahkimi, uzlaşma mekanizmaları gibi süreçlerin karşılığı çıkması da yani son yılların Türkiye'sinde yaşanan bir genel kolanzası doğruladığını düşündüğüm gelişmelerden bazıları. tabii ki bütün bu süreçler, örneğin ücretli çalışan işçi avukatları gibi hukuk süreçlerinde de Marx'ın manifestoda sermaye papazı Ozan'ı rahibe, kendi ücretli köleleri haline getirdiği ifadesinde olacak şekilde dönüşümlerinde yaşanmıştır ee, bu süreçte. Ee, oy verme ilkesinde değişiklik gene olan olanız devlet rejiminin göstergeleri arasında e, kabul ettiği bir başka şey ve yakın dönemlerde dönemler döneminde SETA tarafından bir rapor yayınlanmıştı. Hani seçim sisteminin değişmesi ve yeni bir seçim sisteminin oluşturulmasını tartışan bir rapordu bu. Ee, bunun dışında e, son olarak e, hani birkaç noktada daha doğrusun yine e, hani olanızın e, oy verme listesi, tefsiliyet yapısında değişiklik bağlamında olağanüstü devlet rejiminin göstergeleyen kabul ettiği bir şey hani sürekli e, referendumlara başlıyor ve bütün kararların meşruiyetini oy çoğunluğuyla ifade etmek diye düşünüyorum. Şimdi dolayısıyla topluca konuşsam bu kadar söylediklerimi. Eğemen sınıflar tarafından yapıldaki çalışmanın görünen oldu, daha derinleştiği, hukuk kurallarının işlemez oldu, hukukun keyfileştiği, şefil iradesi gibi kavramların karşımıza çıktığı, adliyenin egemen ola dolayısıyla olarak bağlı hale geldiği bir dönemde yaşadığımız. Bu anlamda olanların, olan şu devlet rejimi dediği şeyin karşımızda bir gerçeklik olarak durduğunu, bunun ama tek başına bir kişinin aldığı kararlarda değil, yani Türkiye'de kapitalist gelişme sürecinin ihtiyaçları doğrultusunda. Çünkü karar alma süreçlerinin hızlandırılması ki, bu sermaye için istikrar kavramı anlamına geliyor. Bunun, bütün koşullarının yaratılması, oraya ise sermayenin bilerek daha fazla, daha engelsiz, daha pürüzsüz bir ortamda birikmesinin koşullarını altına alacak bir mekanizma analizisi olarak bu süreci ele almamız gerektiğini e, düşünüyorum süremi sanıyorum açtım. aslında söyleyecek şeylerim vardı belki yapmamalı da daha sonra şimdi Çok teşekkür ediyorum bir dinlediğiniz için. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Ben Cerrah'e hiç de problem değildi. Hangi halden sonra geldiği bu önemli. <gülüyor> o da doğru. E, Odan dışı devlet rejimi ile sermaye içi istikrar, hukuk dışılık ve Kapitalizm, neoliberalizm, bunlar değişik açılardan ele alındı. Şimdi eminim ki sorularınız vardır. Soru soracak olan kişilerin önce kaç kişi olduğunu görürsek, bir, iki, üç, peki, ee, mikrofonu verebiliyor musun? Ee, önden bir rakam hocamızla başlayalım. Diğer soruları da alırsak ve kimlere özellikle cevap vermesini istiyorsanız onu da belirtirseniz bir de e, diğer konuşmacılar ve aslında tüm konuşma, e, soru soranlar kayıt için e, ismini de tekrarlarsa her ne kadar biz biliyorsak da teşekkür ederiz. Evet, teşekkürler. Ee, bu konuşmalar katkılar için zilinleştireceğim ilgileri için herif evet. konuşmacıya Tolga Bey'in e, e, Bey açıklamalarına karşı bir iki saflama olacak bir ihmal ettiğimiz e, husus açısından şimdi olağanüstü devlet, e, olağanüstü devlet devlet varsa e, o zaman olağanüstü devletten e, söz edilir ya da buna partizm olsun, ulanzasın görüşleri olsun, bütün bunları uzun uzun belki tartışabiliriz. Ya da işte benim örnek verdiğim artık indiki, ıı, saldırı, saldırı işte Marksizmin içinde sermayenin şeyinde olan, devlet hizmetinde olan baskı, bütün baskı araçları da şiddetiyle ama tabii o değil, kusura gittiğiniz zaman bütün tarihi, kültürel değerleri, sadece kültüre karşı değil, tarihi, kültürel değerleri, genk yani polisleri, askerlerin şehit olması Şimdi ölümünü bir anda katliamı ıı, göze alalım. Yani bakıyorsunuz doğaya e, ama onunla da değil, e, demokratik muhalefete karşı. Aynı zamanda. Şimdi e, bana göre e, sanki tarihsel katkı böyle bizim işimize yarar, aydınlatabilir, malzeme sunar ama yeni sözcüğünü kullanmaktan hoşlanmadığım için bunu <gülüyor> demiyorum. Ancak biz farklı bir durumla karşı karşıya bulunuyoruz. Mesela sermaye ilişkisi, sınıfsal ilişkiyi açıklarken de imal ettiğiniz bir husus. Esasen bunun rengi, yani o da o sizin kullandığımız sabitle e, aygıtlar baskı aracı belli ama ideolojik aygıt değişmiyor. Eğitime nuruz edilmesi belirli bir yönde eğitim. Şimdi Medeniyet Üniversitesi var karşılıkta, yanında diplomatik lisederi var. İkisi bina olarak çok farklı. Acı Badem'e çıkın e, İmam Hatip Lisesi'ni bakın eğer bu kadar şeyse ise gelir düzeyimiz yüksekse o zaman bütün liseleri öyle yapalım ama değilse o zaman e, burada bir eşitsizlik farklı bir şey var. Yani hız kesmeyen bir durum söz konusu. Kapanan Parti ismini da aşan devletin ideolojik aygıtlarının eğitime bir mezhep temelinde seferber edilmesi ve kuşaklarının dönüşürülmesini bu yönden sağlamak istemesi. Bu bakımdan e, evet e, totalitarizmin ötesinde totalitarizm ama bu 21. yüzyılda Rengi belli olan totalitarizmdir. O bakımdan e, hani o benzetmelerde Ersin Hoca'nın da ne o diyen deyişine bir e, şeyim olsun. Bir e, malzeme eklemesi. Partileri yoktu bunların. Ona parti ondan sonra ve e, Burada milyonlarca bir tür e, mürit söz konusu ve e, kişiyi kendisi fani olduğunu kendisi kabul ediyor. Ama e, onu destekleyenler, alkışlayanlar e, fani olmadığını düşünüyor. Dolayısıyla hani fani olduğunu düşünen kişi gerçekten kalp krizi geçirmiş olsaydı hani bu öngörülen siyasal rejim için savunulan siyasal rejimi kaç kişi savunacaktı merak edilir. Ee, çok az kişi kalacaktı çünkü. Yani bir kişi için e, rejim getiriliyor. Şimdi ben hani monopolize etmemek için konuşmaları e, uzatmak istemiyorum ama sanki e, hafifletici kavramlar yerine olağanüstü devlet yönetimi yerine belki bir kişi için olağanüstü dahi ya da başka e, güce inanılan ve e, büyük ölçüde e, belirli bir e, mezhep anlayışıyla e, meşgulaştırılan ee, bir e, güç yönünde e, yeni bir e, yönetim devlet anlayışının oluşturulması söz konusu, hukuk tamamen e, dışlanmış e, bulunuyor. Bu e, bakımdan bana sanki o plasit e, öğretiler e, yetmez diye düşünüyorum bu durum karşısında farklı kavramlar kullanmakta zorluğunda karşı karşıya bulunması gerekiyor. Teşekkür ederim. Bütün sorunları alalım ya da yorumları alalım sonra birer tur daha alalım. Ben Atatürk Kamp'a At At Ersin siyaset biliminden öğrencisi. Yine soru kendisi olacaklarından çok şey öğrenmiştik. Teşekkür ediyoruz. Türkiye'de yani o kendilerine çok güzel bir şekilde çok özet bir şekilde sunduğu gibi ana şeyde Osmanlı'da ve Türkiye'de hukukun sosyolojik temeli oturmadığını alınıyorum Bu doğrultuda artık Türkiye'de üncel konuştan Kürt hem soruşulmamış bir parçası var, nüfusa kayıtlı olmayan, Türkçe bilmeyen büyük bir kadın kitlesi vardır. Bunlar böyle misali çalışırlar, hukukun neresindedirler, siyaset sosyolojisinin neresindedirler, bu konuya ilişkin Ersin Hocam'ın Düşüncelerini almak istiyorum. Teşekkür ederim. Bu taraftan siz öncelikle cimriyete ve bu türlerinde benden olmayan ben tarafım koca koca ağzında yaklaştınız. Yaklaşın biz ağzında. Ağzında yaklaştınız. Koca koca insanların, ben bunu anayasayı tanımıyorum demelerinin güncel olduğu bir dönemde, korku böyle konuları seçmiş olmalısınız ve bu konuları işlemek üzere Kürtü'ye seçmiş olan tüm konuşmacıları candan ve hayranlıkla tutuyoruz. Benim sorum sonucu İbrahim Kaboğlu'na ben Artvin'deyim. Artvin'deki halkın Gerartepe'de maden aranma, altın veya bakır adam aranması konusundaki direnişi bu konuda yasal mıdır direniş? Müdahale etmeler yasal mıdır? değil. O yani çok basit bir konu. Şey. Sayın Ersin Kanal 2 Oğlan'da şunu sordum. sormak istiyorum. Bir kanun, eğer insanlara zarar veriyorsa, yurda zarar veriyorsa, ulusa zarar veriyorsa, bu kanuna karşı koymak, sözle, rotosuyla ve değişik biçimlerde karşı koyma yasal mıdır, değil midir? Hukuki olmayan bir kanuna karşı koymalıyız, koymamalıyız, susmalıyız, yoksa susmalıyız. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Başka sorular var mı? Ha, evet. Kayıt için kayıt için sizin isminizi tekrar rica edebilir miyiz? E, arkadan bir soru. Başka soru var mı? 5. Soruda varsa alalım. Sonradan da cevap panasına geçelim. Ben Bektaş Hatsun. Sizin de bir öğrenci mi olacağım zaten? Benim sorum şu olacak Aslında tüm panelistleri olacaktı. Bütün panelistleri dinlediğimizde her biri şu anki hükümetin ve şu anki Türkiye Cumhuriyeti'nin aslında yeni bir devlet oluşumuna doğru gittiğini söylüyor. Ya da bazı hocalarında tabi Osmanlı'dan ben vuruyorum ama benimki şu anki hükümetin Mussolini'nin ee, ya da Hitler'in hükümeti yani e, faşist hükümeti gibi e, hükümet yapısı içinde olduğunu ama bizimkiler ırk faşizmi değil bir faşizmine doğru giden bir yapıya doğru yani aslında tarih tekerrür ediyor kendi tarihimizde başkalarının tarihinin tekerrürünü yaşıyoruz gibi geliyor bana yani yeni bir devlet oluşumu değil de sanki eski e, faşist e, toplumları ııı e, ona daha doğrusu ne denir? Tahbiti gibi görüyorum şu an. Yani yeni bir şey değil. Özellikle bu yorumu hangi hocayla paylaşmak ha. istiyorsun? Aslında ben Tolga hocamla paylaşmak tamam, istiyorum. Biraz... Tüm hocalarımız bu yoruma... Yani bütün hocalarımız evet, da şey abi. cevap evet, Teşekkürler. Bu sol taraftan bir soru var. Burada bir soru var. Son soru olarak alalım. Benim bir sorum e, Tolga Hoca'ya ve diğer sorumdan Efecan Müdevisoğlu. E, birinci sorum Tolga Hoca'ya, ikinci sorum da Tarık Hoca olacak. E, i̇lk sorum şu, e, olağan dışı devlet tanımlamasından ziyade Montesquieu'ya referansa e, despotizmini açıklayabilir miyiz süreci olarak soracaktım. İkinci sorumda da e, ta, e, Tarık Hoca'ya şöyle bir soru soracağım, merkez çevre dikotemisiyle başladığınızı anlatmaya. Kimi tanımlaması merkezcevi üzerinden bir soru sormak istiyorum. O da şu Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde, özellikle 24 Temmuz'dan itibaren süregelen operasyonlar için kimlik tanımlaması üzerinden Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu operasyonlar, yani Adalet ve Kalkınma Partisi son dönemde olan bu operasyonları 90'lardaki devletin merkezi refleksine geri dönüş olarak mı okuyorsunuz? Yoksa e, yeni bir merkez tanımlaması yaparak yeni merkez tanımlamasını refleksleri olarak mı Bunu istiyorum. Çok teşekkürler. E, şimdi 10'an dakikalık bir süremesi herkes için olacak. E, Sayın Çelen yine sizden başlayalım. Teşekkür ederim. Belki en zor soru bana geldi zannediyorum. <gülüyor> Şimdi e, tabi, yani bunu doğru cevap yani ilk için Türk Sağ'ın anlamak lazım, Türk Sağ'ın düşüncesini, mindsetini anlamak lazım. Bence orada bir e, yanlış anlaşılma var. Özellikle Türk Sağ e, son yıllarda ortaya koydukları hizmet politikalarına e, ve kalkınmacı politikaları başarılıdır. E, yani üretiyor orada, bir sorun yok ama gerek kendi referansları Türklük ve Müslümanlık adına ürettikleri bütün politikalar, gerek Orta Asya Cumhuriyeti'ne, gerek İslam Biyansı'ya çökmüş durumda yani e, Türksan'ı e, anlatırken ya önümüzdeki dönemlerde de anlarken Türkiye maalesef bunu çok kaçırıyor yani e, işte, özellikle 70'li işte, 60'lı yıllardan hatta iddia terakkinin sosyal darbist bir yapısına da dayanan bir şey var yansıması vardır Türk Türksan'ın e, bundan bağımsız değildir ama maalesef e, yani şimdi doğrudur yani şu anda ciddi antidemokratik sıkıntılar vesaire bunu bir kişiye bağlamak ya da bir kadroya bağlamak bir kolaycılıktır diye düşünüyorum çünkü sonuç olarak Türkiye'de öteki tanımını eski Türkiye dedikleri, insanlar da yaptı, aydınlar da yaptı. Ve şimdi yeni Türkiye'nin yani yeni, yeni Türkiye'nin noktalarının da tekrar bir e, uzlaşmaya dayıla olmayan, tamamen tavize ve e, öcalmaya dayanan e, aşağı bulmuşların öfkesini kusan yeni bir dönemi bekler gibi görüyorum. Bu da doğru bir şey değildir. Yani e, merkez-çevre ilişkilerine baktığımız zaman böyleydi. Yani eski merkez daha çok bürokratik merkezdi. Balkan Savaşları'nı yöneten Osmanlı'nın eski aydınlığını oluşturduğu, Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni oluşturduğu bir merkez vardı. Bu, bu merkezin Yakoben ya da seküler değerleri vardı. Ve e, gerçek Osmanlı aydınlanmacılarıydı bir şekilde. E, Türkiye'de bir modernist projesini bir şekilde yürütebildiler. Yani başardılar ya da başaramadılar ama öteki dedikleri, çevredeki insanların, hatta Osmanlı'nın da öte, ötelediği, öteki Türkler dediğimiz işte Alevi'sinden tutun diğer şeyinden öteki Türkler dediğimiz, bu sefer Osmanlı'nın Alevilerinin ötekilerinin yerine e, başka birileri geldi merkeze baktığımız zaman. Bunların siyasi temsilcileri Demokrat Parti'yle ya da AK Parti'yle ya da bu tip kitle partileriyle şekillendiler. Maalesef bunların entelektüel önderleri yoktu ve e, bu sorunu yaşadılar. Bence yani e, yıllar önce Adem dilediği bir tane e, şey vardı, e, bir şey vardı. ...galiba 2000 yılın başında İsrail'in ticaret müşterişleri bir kitap yazmıştı. O kitap bence e, gözden kaçtı. E, Kemalizm diye Erdoğan'ın bir yeni yeni kitabı vardı. 1999-2001'de yazmıştır. Yani bence burada metot ve yaklaşım tarzına bakalım. İçine doldurduğumuz ideolojilere bakmayalım. Ee, tabii kasabalılaşma e, yani İslam adına İslam medeniyetini talip etmek bu tip şeyler çok sıkıntılı şeyler ama bence bir e, daha perspektif hojistik bakabilirsek soruna bundan sonrası içinde e, güzel şeyler ötebiliriz diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Şimdi hukukun dışında yaşayan Türkiye'de çok geniş kitle var. Bizim Toplum yapımız temel itibariyle Avrupa'ya uyumlu değil. Başlangıçta belirttim, Patrimonyal geneliksel bir yapıdan geliyor Türkiye'deki siyaset. Bunun üzerine oturduğu toplumda Avrupa'daki gibi bir lordlar sınıfı yok, feodalite yok, aristokrasi yok. Yani üç sınıf yok üst olmayınca ortada pek bir anlam ifade etmiyor. Orta sınıf yönlüğün ortası tepesi yok. Bir şeyin üstü olacak altı olacak ikisinin arasına da orta diyeceğiz. Bizde üst yok. Altında ne olduğu pek belli değil. Bunu da söyleyeyim. Yani bizde örgütlü bir mavi yakalı iki sınıfı yok. Bir miktar palazlanmaya çalıştı. 63 reformundan sonra işte Ecevit'i meşhur ederdir. Girişimler. biliyorsunuz. Bir kısmınız, bir kısmınız okumuştur. 1980'e kadar hafif pahalılanır gibi oldu. 3,5 milyon civarında sendikalı işçi vardı o tarihte. Ve Türkiye'nin nüfusu da işte 30 milyon civarında. Fena değil. Bugün ise %10'un altına inmiş durumda sendikalı işçi ve sadece belediyelerde büyük ölçüde var. Sendikalı bir sınıfda işçi olarak kendini algılayan yani Marx bir e, algı yanılmasından bahsediyor biliyorsunuz. E, başından itibaren belli bu. Algılama bu işin önemli bir parçası siyasete yansıyacaksa özellikle. E, öyle bir sınıflaşma olgusu, kristalize olmuş bir sınıflaşma olgusu Türkiye'de yok. E, ben sağ araştırma seviyorum. Sorduğunuz zaman insanlar ne sin sen diye halk diyor, yoksul diyor, fakir diyor, gariban diyor. Ben işçi sınıfından bilen diyen kimseye rastlamıyorum daha Böyle bir aldı yok demek itibaren. Sınımsal aldı yok Türkiye'nin bir göç. Kapitalistleri filan da Tolga'ya alır mısın? Fazla önemsemedim. Bizimki kapitalistlerin hepsi al Ankara'ya ürünlerinden bağlıdır. Ben 91 senesinde TÜSİAD'la ilgili bir araştırma yapıyordum. Ankara'dan uçakta dönüyorum. Yönetim kurulundan birisi yanıma oturdu. Konuşuyoruz. Dedi ki hocam şöyle işte konuşma yapmıştık Ankara'da. Bir, bu söylediklerimi güzel ama dedi. Benim şirketimi dedi. O tarihte ana adam partisi Ve ee, bu daha Özal Cumhurbaşkanı olmamıştı. 89 ortası. Benim uçağım bu uçakta dedi. Biz dedi İstanbul'da kadar dedi. isterse benim firmamı altından alıp götürürdü. Böyle kapitalizmden alınmaz. Kusura bakmayın. Komei. Bu kadar devlete bağlı kapitalizm. Devlet kapitalizmi belki diyebilirsiniz. ya ahbap çavuş kapitalizmi diye çeviriyoruz diyorsunuz. Kronik kapitalizm olabilir. Yani ihaleye kadar birileri zevkin oluyor. Yarın o adamı kızıyor, malına el koyuyor, kayyum talib ediyor. <gülüyor> Özel mülkiyet hattı yok. Özel mülkiyet hattı olmayan yerde kapitalizm olur ya. Acayip bir şey yani. Özel mülkiyeti savunan bir kapitalist sınıf yok ortada Onun için... Bu dedikleri belki de Avrupa için, Amerika için falan düşünülebilir ama bizim için kusura bakmayın. Yani bizde kapitalist de yok, bağımsız bir kapitalist sınıfı da yok, sınıfsal kristalizasyon da yok, Avrupa'ya bir sınıf yapısı da yok. Onun için bizde büyük ölçüde varlıkla yokluk arasında müthiş açlık tehlikesiyle yaşamış, burun kültürünü oluşturmuş bir geniş kitle var. Ya yine bizim araştırmalarda tahmin ettiğimiz yüzde 40 civar. Yani <gülüyor> insanlara soruyoruz, mesela kazanç karşılığı işte çalıştığının anlamına gelebilecek soru soruyoruz. Yüzde 40 civarı hayır. Bunun çoğunluğu siz bahsetmiş olduğunuz hanımlar. Ama onlar da sınırlı değil. Bunlar ekonominin de içinde yaşamıyorlar veya kayıt dışında yaşıyorlar. Ama para vermiyorlar. Çalıştı Angar yapıyorlar. Bunlar hukuk içinde de yaşanlar. Hukuk talep de etmiyorlar. Mesela bu insanların yolsuzluk konusunda bir tanımları yok. Yolsuzluk diye bir şey yok bu insanlarda. Böyle bir algı yok. Her şey yolsuzluk. Zaten bunlar doğuda şehirler Bülent adından yönetiliyor. Bir problemleri olursa A'ya veya Şeye gidiyor. İstanbul baroşlarında olursa abilere gidiyorlar. Bunlar hallediyor. Devlet de yok. Devletten beklenti de büyük ölçüde. Sınırlı. Dolayısıyla böyle geniş bir kitle oy veriyor yalnız. Bir şekilde mobilize edilmiş durumda. Ve bu kitle seçim sonuçlarını belirliyor. Bunların oyunun tamamını değil ama önemli bir kısmına da artık AKM partisi alıyor. Yani bir lumpen alt sınıfa dayanıyor. Onun için faşizme kolay kayıyabilecek bir yapıda duruyor. Ve bu insanlar antropologlar bir daha ki yemeği gün içerisinde giyip belli olmayan insanların varlık stratejisi İngilizce öyle söyleyeyim, immoral individualizm diyorlar. La ahlaki bireyselcizlik. Yani böyle. Ne götürürsem benimdir komşunun davulunu görmeden götür, kes, yer. Buna gayet meşhur. Çünkü yaşayacaksınız. Yani başka türlü yaşaman imkanımız yok. Tam bir havuzun anlattığı, insan insanın burada olduğu bir yapı. Buradan üretilmiş olan bir kültür var orada. Giriş o İtalya'nın güneyinde özellikle saplanmıştı. Bizim kültürümüz çok benziyor. İtalya'nın güneyinde ve buradaki insanlar dolayısıyla varlık stratejilerini temel itibariyle gemisini kurtaran kaptan ilkesine dayanır. Ve bunların iki tane temel talebe oluyor siyasal sistemde. Çok genişler. Mecliste bunun izlerini gayet iyi görebilmeniz mümkün. Ben 70'lerden 90'lara kadar mecliste çalıştım. İki taraf da oluyor. Beni kayır Yasaların bir kısmını bana bedava, başka bir veya iki bana bedava olan bir şey var. Bedavacılık. Şimdi sınıfsal özelliklerin önem kazanmadığı Türk siyasetinde en iyi gösteren örnek, örneklerden veya etkilerden bir tanesi olgulardan bir tanesi, vakalardan bir tanesi, sizde hiçbirisi olmamış. 19 genç işsizliği var %17 civarında kendisizliği var %10-11 arasında dalgalanan bir genel işsizlik var iktidar partisi hiç etkilen bu oranlarda bütün Avrupa yıkıldı dikkat edin. Amerika Birleşik Devletleri'nde eğer Obama %7'nin altısına indirmeseydi 2011-12'ye kadarki işsizlik oranlarını Obama'nın kazanma şansı yok. Bizde işsizliğini hiçbir istiyoruz. Yani bu aramızdaki önemli siyasal temel farkı siyasal yapı ve kültür farkını gayet açık ortaya koyuyoruz. Biz başka bir örgü Dolayısıyla ortaya çıkmış olan sonuçlar bir şekilde böyle istihdamın mümkün olmayan bir kitleden bahsediyoruz. Bunları bir kısmı Türkçe bilmiyor. Eğitimi yok. Sıfır. Bir kısmının eğitimi bir yıl, iki yıl. Bu söylediğim yüzde kırklık kitleli eğitimi ortalama iki küsur yıl. İki nokta sekiz bilir nedir? Öyle değişiyor. Her sene büyük ölçü iki yıl, üçü arasında gidiyor, geliyor. Bunları istihdam edemezsiniz. Türkiye'nin bugünkü yapısı bile bunlara istihdam imkanı vermiyor. Ve dolayısıyla bunlar işsiz değil. İşe alınamayacak durumda olan insanın. Daha var günkü durumda bunu yetiştiremiyorsunuz. Yani emek piyasasında ciddi problem var. Türkiye var. Dolayısıyla ortaya bir e, yeterince nitelikli olan bir emek türü üretebilme sıkıntısı içinde bulunan, dar boğazı içinde bulunan bir sosyal ve ekonomik yapıdan bahsediyoruz dememiz. Bunlar seçmen olarak sandığa gidiyorlar ve bunların beklentisi hukuk değil. Adalet değil. Yolsuzluğun giderilmesi değil. Benim cebime ne gelecek diyor. Avantalı. En iyi vereni seçiyor. Buyurun yarış, Buna dayanarak ihtimali sürdüren bir siyasal parti ortaya çıkıyor. Nasıl seçebileceksiniz ömrünü? Büyük bir zorluk temel itibariyle. Ee, onun için temelde yani bunun bizim gördüğüm kadarıyla yapı bir ölçüde geç kalınarak başlanmış olan bir kentleşme ve endüstriyelleşme onun yaratmış olduğu tuhaf görüntüler ve bunların yansıması olarak bir siyaset yaşıyoruz. Kapitalistleşme çabası var doğal olarak tabii ama sınıfsal yapı da kültürel özellikler ve kent yapısı da çok müsait değil. Onun için acayip çarpı daha da karşı karşıya kalıyoruz. Şimdi e, o nedenden dolayı e, yani burada e, orada bahsetmiş olduğunuz kadınlardan çok daha ötede çok muhteşem bir problemimiz var. Çözme durumunda bunu. Kanunlar insanlara zarar veriyorsa tabii ki veriyor. Zaten kanunlar düzenlemelerdir. Her düzenleme bir şeyler yasaklar. Yasapladığı birlikte özgürlükleriniz kısıtlar. Yani çok kanun yapma gibi bir şey değildir ne kadar az neyse yaparsanız o kadar iyiydi. Ben mecliste çalıştığım dönemlerden meclis başkanları çıkıp açıklama yapıyordu. Her seferinde kendilerine gördüm. Ya yapmayayım bunu iyi bir şey oldu. Şu kadar kanun çıkardık diyorlar. Benim özgürlüklerim bu kadar kısıtladınız söylüyorsunuz. diyor. Bu iyi bir şey değil ya. Kanun çıkarmak iyi bir şey değil. Demek. Tabii ki zarar veriyor. Zarar görenler bunu değiştirmek için çabalayacaklardır. Bütün kanunun çok genel bir kısmına zarar veriyorsa tabii evet, onlar da ee, yasalarda bir sürü hak tanımış durumda, ee, bu haklar çerçevesinde onu değiştirmek için eninden geleni yapacaklardır. Gayet doğal. Onun ötesinde tabii Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Beynamesi'nin direnme hakkı vardır. Ee, çok olağan koşullarda, olağan olmayan koşullarda düşünülebilir. Ama onun dışında e, birçok ayrıntı var. Hepimizde. Bunları geriye gittirmek geri için ve değiştirmek için çaba gösterme kadar doğal bir şey olamaz. Eğer bir nevi demokrasi kaldıysa zaten demokrasiniz doğal sonucu. Benim sunumumda vurgulamaya özellikle çalıştım. Benim burada baktım bugün hükümet değil. Yani 1876'tan bugüne bir yola giriyoruz. Sanki demokrasiye giriyormuşuz gibi oluyoruz, oluyoruz. Fakat kendi haline gittiği vakit tek partileşiyor, demokrasi çöküyor. Rejim olarak demokrasi Türkiye'de bugün çökmüştür. Adını ne koyarsanız koyun. Otoriterlik din, yarışmacı otoriterlik din, totaliterlik din, faşizm din, beni de idlendirmiyor. Demokrasi çöktü. Benim baktığım mesela demokrasi yaşıyor mu yaşamıyor? Niye yaşamıyor? Çoğulukçulukla Demokrasi yaşatamıyoruz. Bizim görebildiğim kadarıyla Demokrasi yaşatmak için yapısal olarak anayasal olarak yapabileceğimiz tek şey çoğulcu, kloralist bir yapı kurmak, nisbi tepsiye dayanan ve koalisyon hükümetleri yönetmeyi öğrenmek. Ya bunu becereceğiz ya devamlısı olmayacağız. Olmayabiliriz. Bakın da söyleyeyim. Otoriter rejimler de popüler olabilirler. Oluyorlar zaten. Ve bir hususu daha dikkatinize getireyim. 19. yüzyıldan itibaren, hatta 1799'daki yüzyıldaki Napolyon'un referandumundan itibaren halk kitlesel olarak siyasetin içindedir. O noktadan itibaren ortaya çıkmış olan totaliter ve otoriter rejimler halkın oyuyla iktidara gelmişler. Halkın oyuyla iktidara gelmeyen dünyada yanılmıyorsam dört rejim var. Bunların çoğu ortada olan. Bir tanesi Körfez, Suudi Arabistan dahil. Halk oyuyla iktidara gelmiyor bunlar. Brunay Sultanlığı var. Bir de Nepal yanılmıyorsam. Yani yakın zamana kadar Myanmar de Askeri iktidara geliyordu yoktu. Şimdi onlar da seçimi gittiler. Dolayısıyla geri kalan Birleşmiş Milletler üyesi 190 var ülkenin tamamı iktidar halk oyuyla geliyor. Ancak o, o. demokrasi misiniz, Değil misiniz, Kaç oy almışsınız? Bunların üçe önemli yok. Başka tarafa bakacağız demokrasi midir, değil midir diye. Değer bir rejime şey çekilmek için ve başka yana baktığınız zaman Türkiye'nin demokrasi karnesi inanılmaz derecede kötüleşti ve dolayı bu şartlar altında temel taş karşı karşı olduğumuzu soruşturuyor niye bu demokrasiyi tutamıyoruz? Hani biz 176'tan bugüne kadar tutamıyoruz. Bunun toplumdan, ekonomiden, kültürden kaynaklanan bir takım problemleri olması gerekiyor. Bunlar üzerine kafa yarabilir miyiz cevabı ile ilgili takvim yaptığım teşekkür. Ederim. Çok teşekkürler Ersin hocamın bir sözüyle ile İbrahim hocamın Yeni sözünden kaçınıyorum. E, yeni devlet, yeni devlet şeklinde sözü benim aklıma bir şey getirdi. Meşhur kitap, New Brain World Yeni, dü yeni Cesur Dünya O yeni dünyada bir Soma diye mutluluk kapı vardır. Ve insanlarda problem çıktı mı Soma'yı, Soma bizim de mademden aynı isim, o Soma'yı dayatırlar. O e, yeni cesur dünyada. Buradaki Vedavacılık, avalta, cebime ne girerse girsin dediğinizde galiba o seçmenlerin soması oluyor ki bu iş böyle devam ediyor. Ee, bilmiyorum ne kadar mutlu gelmişti. Bir de o da çok ilginç, Türkiye'de anketlerde insanlar mutlu. Yani sorduğunuz vakit kendini nasıl hissediyorsun dediğiniz vakit çok mutsuz bir oral çıkmıyor. Ama biz galiba bu sabah daha mutsuz buradan çıkacağız bir de sizi dinleyelim tekrar daha boşluk olmak için. Evet. Madem, evet. Evet, teşekkür ederim. Madem böyle bir eğilim oluştu, ben de Yevgeli Zambiyat'ın Biz kitabından bahsedeyim. Yani benim de yakın zamanlarda tekrar okuyup bugün hani Türkiye'sinden bir takım izler buldum. Ee, Tek Devlet Gazetesi'nin e, okunduğu, insanların camdan evlerde şey, yaşayıp perdelerini çekme izni almaksızın perdelerini çekemediği ee, kadınların sadece annelik e, kriterlerine yeterli yani, kriterlere sahip olduklarını gösteren belgeler alarak çocuk sahibi olamayacağı e, falan bir devletin tavsiye ettiği bir hani çok hoş e, öğrenci sevgili öğrenciler arkadaşlarımızı tavsiye edeceğim çok hoş bir distopyadır. tökelet ben sadece Türkiye açısından değil e, Çinler açısından bu giderek eğer ezilenlerin gelini hani Voltaire Benjamin'in ifadesiyle ezilenlerin gelinin müdahale etmediği durumunda içinde yaşadığımız dünyanın top bir distopya gibi olacağını düşünüyorum ama bunun kader olmadığında kader olmadığını inandırı belirtmek istiyorum. Bu noktada tam da hani 3 e, soru gelmişti. Yani, 2 pardon. Hani de değerli hocamın söylediklerine ne bir şeyler söylemek istiyorum. Eee daha o anlamda 3'ünü de eleştireceğim. Yani distopizm hani e, kavram üzerine düşünerek gelmedi bu olay. Açık konuşmak gerekirse. Ama hani ben içinde yaşadığımız gerçekliğin dünyanın geleceğinin bir distopyaya dönüşüyor oluşunu beyinsel tartışmalar gayet olmadığını Tam da hani sınıfsal analiz yaparak aslında e, Marksın o incecik maniketçi in kitabında bulduğu bir şeyi katilat olarak karşımıza çıktığını, sermayenin kendi suretinde bir dünya yarattığı, sermayenin kendi dünya, kendi suyetinde bir dünya yaratma çabasının sonuçlarıyla karşı karşıya olduğumuzu bulduğumuz şeyi bu açıdan, evet e, sınıf kavramı üzerine düşünürken belki 1960'ları, 70'leri gündeme getirdiğimiz kurtulmak gibi zorlulukumuz var. Ama e, sınıf kavramını yeniden gündemimize, gündemimize almanın kaçınılmaz bir gereklilik olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, tabi, hani, e, iki bağlamda sınıf kavramını konuşabiliriz. Bir sosyolojik bir gerçeklik olarak bunu konuşabiliriz. İkincisi e, müdahale eden özden toplumsal bir özne olarak. E, Örneğin Cumhuriyet'in ya da Türkiye'de kapitalist geçme süreci de diyebiliriz buna ki ben böyle demeyi tercih ediyorum. Bu Cumhuriyet olarak adlandırılan bütünlüğü. Bu süreç içerisinde işi sınıflar veya sosyal sınıfların toplumsal örüne olarak sürece müdahil olamadıkları, geride kaldıkları dönemler olmuş olabilir ama sosyolojik bir var kavramı, sosyolojik bir gerçek doğrular olarak sınıflar hep vardı. Ee, aslında hani bu anlamda e, ben çok uzun zamandır iki genel eğilimle karşı karşıya olduğumuzu, hani bunlardan bir tanesinin hani siz bilirseniz kabul gitmiş olmazsam sol dile veya liderler gelenek olduğunu, bir tanesinde ulusal kalkınmacı veya hani daha popüler diyeyim de ulusalcı gelenek olduğunu e, ifade etmek isterim. İki farklı kapitalizm okumasını da içeriğinde bu iki eğilim, eleştirel düşüncelerden hani sol siyasete, toplumsal maliyete kadar çok şeyde geniş bir alanda sirayet eden iki eğilimdi bu. Bunlardan bir tanesinin, hani birincisinin aslında Türkiye'de kapitalist gelişme sürecinin ona kim de süreci diyebilir kim de Cumhuriyet'in sosyal ve iktisali tarihi diyebilir tercihe bağlı olarak. Ama aslında hani değerli hocam biraz önce, bu, buradaki e, okuma biçimine çok hoş özellikle aslında Osmanlı bir fevda yapılan değildi. Dolayısıyla sınıf ilişkileri değil. E, toplumsal artı ürüne e, sınıfları, üst sınıfların değil de devletin el koydu. Dolayısıyla devletin egemen sınıfın yerine getirdiği, iş yerine yerine getirdiği diyordu. E, genellikle hani kişinin adına konuşmuyor ama genellikle Osmanlı'nın bu şekilde okunmasının Cumhuriyet'e dair sonucu oluyor. E, Cumhuriyet'te Osmanlı'da oluşan bu seskinci bürokratik merkezi devletlerin aslında e, kendi bahsetmeye yönelik bir politikalarıydı. Dolayısıyla içinde bulunduğu sosyal gerçekliği, asli egemeni, bürokratik merkezi yani devlet, dolayısıyla sivil toplum ve çevre ve dolayısıyla e, bourgeois'i de e, bu merkeze karşı, bu güç odasına karşı o zaman demokratikleşmenin bir unsuru. Şimdi onun politik sonuçları bu. Bu okumanın sonuçlarıdı, istersenmez hani sunumun başında Ömerlerin nereden alıntıyla bahsettiğim, e, çevrenin merkeze karşı her zaman taşınmış olduğu demokratik potansiyallerin desteklenmesi, bu hani e, eleştirel düşüncemizde bir dönem e, baskın olduğunu düşündüğüm bir şeydi. İkinci okuma biçimi Türkiye'nin kapitalistleşme sürecini adlandırdı modernleşme süreciyle diyebilirsiniz. O da bu onun tam tersinden, e, çubuğu tersinde bükem bir yerden Osmanlı'nın son dönemleri. Ee, Osmanlı'nın Yavuz'un mülge e, olarak kapitalist sisteme eklemlendiği bir dönemdi. Bu e, Türk ve Müslüman olmayan hiçbir komplo da bir hujjat sınıfının elinde birikiyordu. Dolayısıyla asker sivil aydın akımları demine zinde kuvvetler duruma el koyarak entelezyif anti entelezyif yürüyde kullanmak durumda. Onun da bugüne gelen bir iz düşümü vardı. E, hani özellikle 2000'li yılların başında bu iz düşümü gördük. Bunun bu iz düşümün politik sonucunda, bu okuma biçiminin politik sonucunda da anti kapitalizmden koparmış anti entelezyif anti kapitalizmden boşa e, koparmış. E, dolayısıyla e, kof bir anti-emperyalizmdi. Dolayısıyla kapitalist ilişkileriyle emperyalizm denen şey, ilişkisini kurmayan, e, anti-kapitalist olmaksızın hayata geçirilen bir anti-emperyalizm olsa olsa aslında kapitalizmin kuruluşu olan milliyetçi anlamına gelebileceğini vurgulayan bir yaklaşımdır. E ne yazık ki eleştiyel düşüncemizde toplumsal maliyet denemeklerinde bu iki düşüncenin kısırlığı içerisinde kalakallı diye düşünüyorum. Tam da bundan dolayı e, sınıf vurgusuna ısrarla sahip çıkmak gerektiğini söylüyorum. Ama burada şunu söylemek istedim. Ben lise öğrencisiydim, Sovyetler çöktü. O zaman e, Ertuğrul Öztürk'ü, hani evimizin hürriyet kaşığı sallıyordu. Ben de her gün Ertuğrul Öztürk'ü okumak zorunda <gülüyor> Okudum da ama meğer de ilerledim çünkü ne diyor acaba diye. İşte, solculukta böyle yeni yeni baş, tanışmaya başladığım dönemler falan bir şeylerdi. O modası geçmiş totaliter ideoloji adına falan da bir kalıbı vardı. Yani Sovyetler Birliği'nin yani sosyalizmi falan kastediyordu. 90'lar boyunca böyle ifadeler çok kulağa çalındı. İşte o totaliter ideoloji, tarihi, sonu sınıflar bitti, büyük anlatılar bitti. Sonra, hani bu underground diye bir film vardı. İşte savaş için yer altında silah depiliyor, yukarıda savaş bitmiş. Fakat aşağıdakilerin savaşın gittiğinden haberi yok. Hala silah yapmaya devam ediyorlar çünkü yukarıdaki dünya değişmiş. Ona hala aşağıda çalışıyorlar, silah yapıyorlar. Şimdi, büyük anlatılar bitti, tarihin sonu geldi diyenler, bir süre sonra bu söylediklerinden geri adım atmaya başladılar. Fukuya'nın açıkta devlet inşası dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nde kriz yaşandı, ki Amerika Birleşik Devletleri'nin krizi falan değildi o, finans sektörünün krizi falan değildi o, belirli bir şekilde kapitalist-üretim ilişkilerinin şurada burada açığa çıkabilecek ama mutlaka açığa çıkması yapısal bir sorunluk olan krizlerden bir tanesiydi, devlet geri çağırıldı. Ama aslında devlet zaten geri çağırılmamıştı, devlet zaten hep vardı çünkü kapitalist-üretim ilişkileri zaten devlet olmaksızın olmaz devlet idare yani, isimleri değişebilir bağlı bağlı için değişir ama zaten devlet sanayi geliştirme sürecine şöyle ya da böyle içkin diye bu anlamda merkez falan değil. Evet sermaye -mer birikiminin merkezine olan bir aktördür. Dolayısıyla şimdi sınıf kavramında da hani e, sınıf lafı artık arkaik olduğu hani gibi bir şey var. Ama, orada da muazzam bir literatür var ve sınıf söyleminden çekinenler sınıf söylemini indirgemeci bulamıyor. çoğu aslında Sınıf çalışmaları konusunda kilitlere ötürü son dönemde olan gelişmeliğe çok fazla bakmıyorlar. yani sevgi ve saygıyla almak istedim. Sevgili Naim Zantelian Hocamız şöyle tanımladı işçi sınıfının kapitale referansla. Üretim araçlarının mülkiyetinden bağımsız, yani üretim araçlarına sahip olmayan ve yaşamak için emek gücünü satmak zorunda kalan, satabilen değil, satmak zorunda olan, bu anlamda Değerli Hocam'ın bahsettiği işsiz kitlede aslında pekala işçi sınıfının bileşenleridir. Değerli Güven Kabaoğlu Hocam Alpil'den Cerahattepeler bahsetti. Evet Alpil Cerahattepelerin yapılan e, e, Türkiye'nin her yerinde kazılan yapılan HES'ler işte kamulaştırılan suda yıkıldıktan sonra, bombalarla yıkıldıktan sonra kamulaştırılan konuklar. Bunlar hepsi aslında evet bir yandan yani, otoriter, totaliter dediğim süreçleri içeriyor ama bir yandan da sermayenin giderek daha fazla birikmesinin sonuçları ve örneğin evet o kapitalizm 1970'lerden sonra içine girdiği krizden çıkmak için hayatın her alanını bir kân mesnesine dönüştürme çabalığı bizim bilgelik hayatımızda da bilerek her alanın metalaşmasına, ticare geçmesine uğraşıyor. E, Ön hukuk alanında artık yüzlerce, belki ilerleyen dönemlerde on binlerce, binlerce bilmiyoruz, avukat çalışacağım hukuk diyorlarından yollarından bahsediliyor. Dolayısıyla geçmişte orta sınıf diye tanımlayabileceğimiz, yani kültürel kodlardan bakarak orta sınıf diye tanımlayabileceğimiz çok sayıda avukat, mimar, doktor, özel hastanede çalışan, çat değişti atılabilen insanlar haline benim işleşiyorlardı ve bunlar sınıfın yeni yüzlerini oluşturuyorlar aslında ki aynı şey akademisyenler için de geçerli. Artık eğitim de metalaşma, ticaretleşme süreçlerine girdikçe eğitim de sermaye girtilen bir alan haline geldi. Dolayısıyla eğitim emekçileri, akademisyenler de çat diye sözleşmeleri bittiğinde işlem Ama geleneksel sendikan formü içerisinde de örgütlenemeyen çünkü e, sanayi devriminin erken dönemde uygun bir örgütlenmefisi olan sendikal, geleneksel sendikal yapının kapsayamadığı özgürler halinde gelmiş durumda. Uzatmayacağım, sevgili hocam bana bakıyor, bitirirken. Dolayısıyla sınıf ya da sınıf gerçekliği bitmiş falan değil aslında. Değişiyor, dönüşüyor. Ve tam dersinde bu değişim dönüşü içerisinde giderek daha genişleyen, çoğalan, hayatın her alında evlen bir fikri halinde geliyor. Bugün eğer kadın emek gücünün İş gücünün yeniden üretimindeki rolünü konuşuyorsak aslında, hani evde çalışıyorum, dolayısıyla çalışmıyorum diyen kadınların da aslında işçi sınıfının potansiyel bir partisi olduğundan pekala bahsetmek mümkün. Ee, diyerek, dolayısıyla sınıf analizi konusundaki literatürde tekrar bakmayı önermek konuşmama bitirmek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Zaten. E, galiba bize bir oturum daha lazım. Bu böyle bitecek gibi değil. E, herkese Başta panelistlere, konuşmacımıza ve siz dinleyicilere teşekkürler. Öğleden sonraki oturum saat iki'de başlıyor. Beşeri sermaye. 2'de değil mi? 2'de. Evet. Teşekkürler, iyi günler.